you Selam gençler. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Ben iyiyim, sen nasılsın? Evet işte idare ediyoruz. Ben de idare ediyorum. Evet. Evet bu seçimler git... bitti. Ne <gülüyor> bu? Balkon keyfi. Evet. Arkadaş balkon keyfini seçim sonrası yapıyoruz. Evet, seçim o yüzden biraz sonrası, balkon keyfi. Seçim sonrası balkon keyfi. Evet. O yüzden biraz şey, ee, politik olaylara girmeyelim istesem. Canım sıkın. Tamam mı? Tamam, Bilmiyorum. senin canın sıkın. Asabiyim bugün. Bugün çok asabiyiz. Evet o yüzden konu başlıklarımıza paso geçireceğim. <gülüyor> <gülüyor> bugün bir Mart ayı değerlendirmesi gibi bir şey yapacağız. Çok spesifik konu. Evet, Hazır son günü de aslında evet. Mart'ın Mart son Mart. günü 31 Mart. Ondan sonra... Ne olmuş, ne bitmiş. Ne olmuş, ne bitmiş. Aslında büyük, bayağı bir şey olmuş. Evet. Büyük haberlerden, yani Türkiye'deki politik durumlar dışındaki Onların geek dünyasındaki büyük haberlerden bahsedeceğiz. Evet. Mart ayı evet. geekleri nasıl etkiledi? Hadi okalım. Vallahi evet. Baya... <gülüyor> Saygın <gülüyor> Bey, sizden alalım. Beni nasıl etkiledi? Beni doğalgaz faturası çok... <gülüyor> Vallahi bu ayın herhalde aslında en büyük haberi sanki. Bu... Oculus işte bu şey olan ne derler? Wonder Child. Hani böyle e, herkesin el üstüne tuttuğu. Hmm. Ondan sonra böyle büyüklerin işte Valve olsun, başka kişiler olsun, büyük destek verdiği Oculus firması, Oculus Rift e, ürünü, işte Virtual Reality'nin Facebook tarafından bir sabah uyandığımızda satın alınmış olması evet. E, oldu. Evet. çok komik yani bunun daha öncesinde ne dedi kudusunu duyduk evet. ne spekülasyonunu duyduk hiç böyle hiç beklemedik bir anda hiç arkadaş yani, evet, hiç arkadaş Aldı ya. Evet ve yani aslında 2 hani milyar bilmiyorum, işte. iki milyar dolara aldı ama 2 milyar dolara sadece 400 milyon dolarını nakit verdi. Geri kalanı, Geri hisse, kalanı hisse olarak falan ama yani hani böyle kimse şeyden bekleme yani Facebook'tan hani böyle bir hareket beklemiyordu aslında hani. Belki biri evet çıkıp alırdı Virtual Reality yani Oculus'u e, olabilir yani ne bileyim işte kim olabilir ne, ne bileyim. IA Yani Microsoft belki el koyardı. Hani madem Sony duyurdu ben ne yapacağım lan falan deyip belki çatıp diye o zaman benim PC'ye ve sadece Xbox bana özel olsun diye mesela okulusu el koyabilirdi. Hani almaya karar verebilirdi falan. Belki de denemiştir de alamamıştır o ayrı da. Tabii. Ee, Facebook böyle hani ne miyim? Bana ben ilk duyduğumda anlayamadım yani. Çünkü bana komik geldi lan Facebook. Yani Facebook ne yapacak ki? Hani hani Google Glass'a karşı hadi desen diyeceğim ama hani o Google Glass'a karşı o öküz gibi şeyi takıp Evet işte onu mu takacağım diye. kafama yani anladım Hani böyle o kısım ben çok anlayamadım. Çünkü bu sonuçta büyük yani evet, bir bak, ürün değil. Şimdi kadar, ni abi. Niyesini çözmeye çalışıyor herkes. Çünkü Oculus Rift oyunu özelleştirilmiş. Aslında bir cihaz olarak tanıtıldı şu ana kadar. Ha tamam yan e, uygulamaları vardı. Çok fazla vardı. şu an millete yani baya bir insanda şu an şey geliştirici kiti olduğu için evet. insanlar her türlü şeyi ya koy şu an, ne Şunu Mesela yapalım, işte ne atıyorum Game of Thrones'ta bile bir şey Hı -hı. yaptılar. Sen söyle. Bir PR gösterimi yap, şey etkinliği yaptılar Hı -hı. daha doğrusu. Takıyordum Westeros'a gidiyordun falan filan. E, ama bunun dışındaki yan uygulamaları çok medyada en azından bizim takip ettiğimiz medyada ses bulmamıştı. E, sadece oyun konusunda oyun e, aracı oyun cihazı olarak tabi. evet tanıtıldı ve o amaçla geliştirildi. Şimdi Facebook'un da kendi bir oyun kolu yok zaten. Oyun kolu yok da yani ne Şimdi yapacağız? bu Oturuz ne demek Facebook yani? Facebook, Facebook Facebook ıı, oyun işine mi giriyor demek bu? Adı? Zannetmiyorum. Oyun yani adamın e, Facebook'un böyle bir yatırımı. Oyun için yaptığını zannetmiyorum ben. Facebook'un böyle bir yatırımı? Bu teknolojiyi kullanarak yani herhalde hmm. e, veya bu teknolojinin geliştirmesini işte Facebook'un da hakim olduğu kollarda ki kullanımlar için geliştirmesini sağlamak için yatırım yaptı gibi geliyor bana. Yani bunda hani biz şimdi oyun için aslında kafana böyle kocaman versiyonu takarsın, e, sonra Oculus binlemle çıkartırlar, Oculus ne de bunun daha ufak işte belki gözlük hali, biraz daha hani e, genel Facebook kullanıcısının kullanabileceği bir versiyonu çıkabilir. Yani şimdi bizim, benim kafamdaki soru şu. Şimdi... Tamam satın almayla büyümesi gerekiyor Facebook'un vesaire vesaire. Ama, Ama şimdiye kadar, evet Şimdiye kadarki bütün satın alımları şu veya bu yönden Yazılımlı kendi, de kendi e, iş konularıyla ilişkili. Evet. Mesela atıyorum e, şey e, drone firmasının satın aldığı yani satın alıp almadığı henüz net değil e, satın alacağı söyleniyordu. Onda işte kaç? 6 milyon dolar mı ne alacaktı? E, yanlış hatırlamıyorsam. O da neydi? E, Mark Zuckerberg'in işte internet org projesi e, dahilinde. internet servis sağlayıcılarının tam olarak erişemediği işte birazcık daha geride kalmış teknolojik anlamda geride kalmış ülkelerde e, bu dronlar sayesinde insansız hava araçları sayesinde e, ucuz internet e, servisi sağlamak gibi bir e, ha, amaç güdüyordu mesela. tam yani. Tamam, bu bir Ama amaca o hizmet bile, ediyor. Evet, tamam hani mı? Bir amacı Şimdi Okulus'un Facebook'un ana veya yan e, şey dallarında, iş kollarını doğrudan bir e, ilişkisi yok gibi görünüyor. Hmm, yani ne hmm. internet servisi, ne içerik servisi, ne de işte ne bileyim... E, oyun yani, kendi kreş boyunca. Evet, kendi, kendi oyunları yok bir kere. Yok. Tamam, ben acaba şunu düşünüyorum. Acaba Facebook, yani Facebook'un aslında e, kaç, 3-4 sene önce e, ana kullanıcı gruplarını... Aşıp büyümesini sağlayan, Da 3-4 sene bile değil yani 5-6 sene önce. E, olay aslında Zinga'nın oyunlarının patlamasıydı Facebook'ta. Evet. Yani işte Endonezya'daki, işte, e, Pasifik Asya'daki, atıyorum işte Arap ülkelerindeki vesairelerdeki e, kullanıcı sayısının büyük bir şekilde, büyük bir hızla arttırmasının arkasındaki güçlerden biriydi evet. Facebook oyunları. Evet. Çünkü onun e, dışında... Çocuğum, herkes Facebook Farmville'le falan... Aynen. Sattı. Çünkü mesela atıyorum işte Kore'nin kendi alternatif sosyal medyası vardı. Facebook pek kullanılmıyordu. Evet. Yani 2-3 sene öncesine kadar neredeyse hiç kullanılmıyordu. İşte Rusya'da hala işte evet, kendi evet. şeyleri kullanılıyor. İşte Çinde durum nedir bilmiyorum ama işte Endonezya'da çok büyük patlama oldu şu an üçüncü sıradalar ne öyle bir şey ee, Pasifik Asya'da patlamalar oldu Arap ülkelerinde çok büyük patlamalar var ve bunların hepsinin arkasında oyunlar var Facebook üzerinden evet. servis edilen oyunlar var. Yani benim aklım şeye gidiyor acaba e, Facebook e, Facebook arayüzü kapsamında erişilebilen ama e, Facebook'tan ayrı bir oyun platformu geliştirme projesi mi yapıyor? Yani onu online integrer edecek. Evet. Yani atıyorum bir e, Steam gibi bir şey Hı -hı. mi yapacak Facebook? Çünkü kullanıcısı var. Yani tamam. Steam değil de online tarzı bir şey mi çalışırsa? Yani Steam Daha gibi cloud, olabilir. Cloud based falan. Aynen. E, yani Steam gibi olabilir. İndirilebilir. Yani ya da işte congregate tarzı bir ha, e, yani hizmet Kendi üzerinden yine oynatacağı bir şey olmaz. Yani Steam olursa o sadece satıyor aslında. İşte e, online e, oyunlar üzerine bir platform, e, ayrı bir platform geliştirme gibi bir projesi olabilir. Hatta işte hani teknik altyapısı da var, kullanıcısı da var, hı hı. datası da var adamın. Evet, Ve bilmiyorum e, hani sunucu gücü de yüksek. Adam belki çat açar. Hı. Yani her şeyi stream edebileceği insanların. Direkt tamam VR'a şey, okulsa okulsa direkt entegre edip e, hani e, büyük... ...hani oyunlar büyük, e, yüksek kalitede AAA Hı -hı. oyunlar oynayabilecekleri bir alt e, yapı servisi başlatabilirler gibi Başlatabilir. geliyor. Ama şöyle bir şey var tabi. Okulus'un şimdi benim okuduğum kadarıyla... ...şimdi bu okulusu, Facebook okulusu tam satın aldı. Ama mesela bu işte Kickstarter projesiydi biliyorsun. Hı -hı. Kickstarter'da tabii bu projeye destek vermiş... ...ve aslında bu projenin ilk adımlarının atılabilmesini sağlamış olan insanlar tabi bunun üzerine... E, isyan ettiler yani. Biz evet. ondan sonra sana girip Facebook'a e, ürünü sat diye mi verdik bu parayı? Sen işte ondan sonra her zaman bir e, ne derler indi yani Hı -hı. işte bağımsız kalacaksın. Bu işi bağımsız yapasın diye biz sana bu parayı verdik. Başkasına bağlı olmadan bu işi yaptı. parayı verdik. Sen gittin Facebook'a sattın kendini. sonra bütün inandığımız, sana desteklememiz her şeyi boşa çıkardın falan diye. Satıcı okulu. Ha, yani böyle satıcı okulu. Şey... Satılmış <gülüyor> okuluz. Kendini paraya sattın. İman paraya sattığında diyor. Böyle yani, adamı arası çok da alış. Da hakikaten adam imandan şeyini satar yani. Palmer Lucky denen tipi. Aa sevdim. Hakkada soyadı gibi Luckymiş. Lucky. Bir şey. hmm. <gülüyor> Lucky Luke mi? Luke. Lucky dedi tabi de. Lucky diyor okuduk. Neyse Ali Hadım'ın çok böyle eleştirdiler. Ama mesela adam Şeye falan girip yazdı Reddit'te. Sayfa açıp oraya aslında insanların açıklamalarda bulunmuş. Onu okudum ben. Yani orada da diyor ki biz tamam biz Facebook tarafından evet şey yapıldık ama biz eğer kendimiz hala bağımsızız aslında. Yani Facebook bizi aldı ama mesela firm olarak biz duruyoruz diyor yani anladın mı? Hani Facebook'un tamamen bünyesine girmedik veya işte mesela bize girip de eğer bir, bu şeyi Microsoft'a satsaydık veya işte Apple'a satsaydık biz bu işi bu, o zaman Microsoft ve Apple zaten bizi alacaktı param edecekti ve okul denen firmayı ve işte onu yapan her şeyi yok edecekti. Kendi bünyesine tamamen entegre edecekti. Asimile edecekti bize. Halbuki Facebook'ta biz asimile olmayacağız. Kendi şeyimiz üzerinde çalışmaya devam edeceğiz ve bu ürünü geliştirmeye ve işte size en iyi şekilde sunmaya. sonra hale getirdiği şekilde çalışmaya devam edebileceğiz. Bu özgürlüğe sahip olacağız gibisinden Son açıklamalarda bulunmuş insanları yatıştırmak için. Ee, yani hani biz bunun sadece Facebook'un köpeği olmayacağız yani hemen getirip. Hani bu bizi bize para vermiş olması, bize şey yapmış olması bu demek değil ee, anlamında böyle bir açıklamalarda bulunmak, bulunmuş ee, ki çünkü insanlar hani zaten onu düşünüyorlar ya yani ya aldı şimdi bunu herkese oradaki sıçacak ağzından firmadaki bu Palmer'ı belki bile kapı önüne koyacak nasıl teknoloji ben aldım diye. Son o teknolojisine bakacak ne yapsın geri kalanları e, havası da oluyor birazcık biliyorsun böyle durumlarda. Bak ama yani Palmer'da bir sene içerisinde atıyorum e, oradaki görevinden alınırsa ya da ne bileyim Facebook içinde başka bir e, pozisyonda geçerse şaşırmam. Çünkü ya ben şaşırmam. Ha şu şey bir şey var. Bu, bu adam Zaten ama şimdi neyse bu adam şöyle bir şeydi her zaman yapalım zaten. Yani ben bunu bıraktım ayrılıyorum. Kendim işte pokulusluk açacağım. Yani kendi gidip oradan ayrılıp kendi tekrardan VR şey virtual reality headset şeyini her zaman tekrardan kurabilir zaten. Başka bir firma kurabilir yani. Ama e, burada tabii şöyle bir şey de var biliyorsun bu şeyin e, bu Doom'u yapan herif hı hı. John Carmack. ID'nin başın neredeyse bütün yazılım şeyini yapan herif de gitti okulus'a girdi. Bütün her şeyi bıraktı. Boom boom artık böyle hayatı herifin hayatı olan her şeyi bıraktı şimdiye kadar. Ve e, okuluşa girdi. Firmaya girdi. Bu teknolojilerini çalışmak için. Şimdi bu adam da aslında Facebook'a girmiş oldu. Evet. Ve yani hani ben şey düşünüyorum bu, bu sonuçta bu kararı verirken yani Facebook ha, Facebook 2 milyar 2 milyar dolar veriyor. Hadi kendimizi bir satalım. E, kararını verirken sonuçta bunu Palmer tek başına yapmıyor. Bu John Carmack da bu işin içinde. Ondan sonra işte bunun gibi birkaç farklı yatırımcı da var. Çünkü sadece X tabi tabii buraya gelmedi. Kickstarter'dan sonra farklı yatırımlar da aldılar. O yüzden biraz Facebook'ta yaptıkları anlaşma çerçevesinde tamamen Facebook'un Sahip olduğu bir şey değil de firma değil de belki de yarı bağımsız bir firma olarak da şey yapmış olabilirler. Yani biz kendi içimizde kendi işe geliştirmemize bize karışmayacaksın. Aa, sonra sen sahibim geliştirdiğimiz ürünlerde ürünlere mesela Facebook entegre edebileceğim Veya işte ne entegre etmek istiyorsan onu belki entegre edebileceğim falan gibisinden. Yani bilmiyorum ben bir e, hani okul hususu Facebook'un bir yatırım olarak ya da bir yeni e, iş kolu olarak düşünüp de satın almış olabileceğini pek düşünmüyorum. Yani Zuckerberg'in kafasını öyle çalıştığını pek düşünmüyorum. Ee, tamam bu kadar hype olan vesairesi olan ve e, göz <gülüyor> yani e, beklenen bir ürünü üreten bir firmayı satın alıyor olması belki onun hisselerinin yükselmesinden sebep olmuştur. Olur. Bakmadım ee, ve ben bu ürün nihayetinde çıktığı zaman ve iyi de iş yaparsa para da kazanacaktır e, Facebook. Yani. Ama ee, bilmiyorum bir Facebook bu arada okul klasik bir holding mantığında çalışmayacaktır ki yani teknolojik yani filmde çalışacak öyle de. çalışmıyor. Adamlar ama ilk defa bir yani production oldu. yani genel geniş kitlelere üretilecek olan bir ürünün ee, şey ürüne sahip bir firmayı satın aldılar. Yani şimdi ne kadar hep düşünürsen ya Facebook, Facebook, Google gibi değil ki telefon çıkarmıyor ondan sonra ne bileyim hani çıkarmayı denedi gerçekten üretim Hı? neden elle tutabilen bir üretimi olan bir, bir şey yapmadı adam şimdiye kadar hep aslında yazılımsa da yani sonuçta bütün platformlarda var hep yazılım üzerinden gidiyor her şey ilk Ama defa okuluşta... bir şey üretilecek yani bir eline alıp bir şey bakabileceğim bir tamam. ürünün ürüne yatırım yapıyor. Ve o ürün de şöyle bir şey. Bu ürün de aslında sadece PC'de olmayacak biliyorsun. Yani bu ürün aslında bütün işte hem konsollara hem PC'ye çıkartmayı planladıkları bir ürün. Yani belki ben şunu da düşünmüyor değilim. Belki bu adamlar şey işletim sistemi işine de girecek. Facebook'tan Hayır. ben böyle bir hamle bekliyorum açıkçası. Belki de okulusun bir ha. işletim sistemi ihtiyacı Aynen. vardı. Okulusun, ve... okulusun şey bağımsız bir işletim sistemi olursa ve cihazlardan vesairelerden bağımsız bir yazılımı eşitim sistemi olur hale gelir yani ise kendi kendine zaten bilgisayara da ihtiyaç duymadan çalışabilir bir, a, bir, bir alet konsol, haline, ha, platform, bir, haline ha, bir, platform haline gelecek aynen. yani ve o platformun sosyal altyapısı olsun... ...ondan sonra işte şey altyapısı olsun... ...yazılımsal altyapısı olsun... ...hepsi Facebook tarafından belki karşılanacak. Yani sen diyelim o kafana taktın... ...onun zaten televizyonda da kullanamayacağın... ...veya işte tek başına kullanamayacağın bir cihaz haline geldiğinde... ...işte oradan herhangi bir şey paylaşacağın zaman... ...oradan herhangi bir şey yapacağın zaman... ...Facebook'tan üzerinden yapacağın işte. Yani çünkü şöyle bir şey var... Arkadaşlarım her şeyin Facebook üzerinden gelecek. Şöyle bir şey var... Ee, ...şu anda hani... Donanım olan her şey aslında çok da, nasıl desem... Önemli değil. Evet, el üstünde tutulmuyor ama... Bir önemli olan yazılım içindeyiz. Aynen. hani Android telefonu 15 farklı donanım üreticisi var ama evet. herkes Android kullanıyor. Apple zaten kendi yazılımını, kendi donanımını yaptığı evet. için o ayrı bir case ama bir ekosistem oluşturma derdinde ve bir sonraki jenerasyon e, teknolojik e, gadgetlarında bir e, işletim sistemi devi olmaya çalışıyor da olabilir, olabilir. belki Zuckerberg'in vizyonunda ha işte e, 2000'lerde şey cep telefonuydu işte 90'larda televizyondu Hı -hı. bilgisayardı işte notebooktu. E, ...hani akıllı telefon, akıllı televizyon olayı pek tutmadı. Gerçi evet. Android'li tele, televizyonlar geliyor artık. Evet. Ee, ama bundan sonraki cihaz, telefondan sonra ne olabilir? Herkes işte giyilebilir Ergülüyor, teknoloji evet. falan filan diyor da... ...belki de hani giyilebilir teknolojinin piri şey olacak. Virtual reality evet, olacak. Evet, virtual reality olacak ve ben bu pazara şimdiden yazılım anlamında gireyim demişti olabilir. Evet yazılım ortaklığı yapana kadar da nasıl param ver deyip aldılar. Aynen. Daha da değerlenmeden aslında. Hı hı. Çünkü çıktıktan sonra belki çok daha fazla Tabii değerlenecek de. ve alamayacaksın zaten. Aynen. Hem de Baksa aslında okulunda okulunda işine şu şu açıdan iyi geliyor. Adamlar sonuçta bir firmayı kurdular bir yere getirdiler bu işi projeyi ama bu iş çok yavaş ilerliyor aslında. Yani iki sene falan olacak herhalde. Daha bak hala bir şey e, tüketici versiyonunu çıkartamadılar. Çünkü yani SDK'ları... E... Bir ton SDK'sı çıktı ama evet. e, şeyi yok hala. Tüketici haline getiremediler. Çünkü büyük ihtimalle destek anlamına devam etmeniz yani gerekiyor. CDK'ların da üretimi durdurulmuştu. Ha, çünkü onda da malzeme bitmişti. Malzeme bitmişti. Hani Facebook gibi bir hani dev arkanda olduğu zaman belki malzeme tedariğin vesaire, yani tedarin, üretim maliyetin vesaire da çok kolaylaşabilir. E yazılım işte altyapısından, yazılımcısından faydalanacaksın. Çünkü sonuçta ne yaparsan yap ya okulu acaba kaç kişiçik firmak yani ne olacak en taş çatısında en 50 kişi falandır herhalde Yok, yani ama hani böyle yazılım kısmının onu geliştirmeye gerek çünkü şöyle bir şey var ya virtual reality'deki ya virtual bu virtual reality headset muhabbetindeki en büyük sorun ee, okuduğum latency. kadarıyla latency. Yani hı hı. sen çünkü içerisine şeyleri yerleştiriyorlar ya bunların. Hareket algılayıcı falan evet. yerleştiriyorlar ya. Sen oyunu, oyun sırasında veya işte herhangi bir şey ne görüntüliyorsan kafanın işte sağa sola çevirdiğinde o, o görüntü de sağa sola dönüyor. Ama o görüntünün sağa sola dönüşünde bir gecikme olmaması gerekiyor ki beyin kafayı yemesin. Yani çünkü sen orada tamamen o, o dünyanın içerisine giriyorsun ya. Tamam o dünya içerisine girdiğin zaman sen kafayı çevirdiğinde Görüntü birazcık bir de gecik yani algı anlamında birazcık gecikme yaşıyorsa o zaman işte mide bulanması, binlerli falan gibi böyle ve uzun süreli kullanamama gibi sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Ee, onun da işte olayının çözümünün latency dedikleri işte o gecikme aslında latency dediğin şey değil mi? Evet, görüntünün gecikmesi. Görüntü gecikmesinde oldu e, ortada ve bunu da zaten aslında yazılımla e, çözüyorlar. Çünkü donanımı alanın kaynakta oturtmuşlar ama. O latency olayını bir türlü e, tam böyle anlamaya, çözme işini yani, şey bilmiyorum. yapamıyorlar. Bundan sonra Oculus Rift'ten sonra ben Facebook'tan birkaç tane teknoloji firması daha satın almasını bekliyorum açıkçası. E, yani herhalde çünkü bir şeyde... Yani, evet e, en azından işte atıyorum e, şey sen söyle Xbox e, hani Kinect'i yapan firmayı nasıl satın aldı İsrail'li bir firmayla uzan edersem. Ee, bu adamlarda büyük ihtimalle işte belki e, gidecek oyun firması satın alacak belki gidecek oyun firması satın alacak belki gidecek yani yazılımdan ziyade ben donanıma birazcık daha yatırım yap yapacağını Olabilir. düşünüyorum çünkü daha yüksek kaliteli işte atıyorum e, bilmiyorum belki gider işte e, Nvidia'yı bile satın alabilir. <gülüyor> <gülüyor> Nvidia'yı satın almasın hani bokunu çıkarmayalım da. E, ne bileyim gider atayı falan satın alabilir, bilmiyorum. Yani grafik e, çipleri, e, ne bileyim, e, display teknolojisi sahibi e, firmaları hmm. belki satın alabileceğini şeyi, düşünüyorum ben. E, Xbox'ı Amazon satın almasını beklerken belki de Facebook Amazon şey Xbox'u satın alıyormuş. <gülüyor> Şimdi bir de Oculus gibi bir şey. Facebook. Oculus gibi bir şey aldıktan sonra ve sen bunu eğer e, üçüncü jenerasyon bir e, device e, olarak pozisyonlayacaksan eğer hani ikinci jenerasyon device'leri akıllı telefonlar ve tabletler olarak düşünüyorum. E, ilk jenerasyonu bilgisayarlar, notebooklar olarak düşünürsek eğer. Üçüncü jenerasyon bir e, cihaz olarak e, konumlandıracak ise şimdi bunu içerik de sağlaması gerekecek. Evet. Ee, bu ya, demek işte tezon şeyi falanca net sinema tezon netflix gider netflix'i de alır bu yok artık <gülüyor> netflix'i alamaz mı Hulu'yu alır ne bileyim ee, yani bir kere bir içerik üreticisi alacaktır ee, donanım üreticisi teknoloji firması alacaktır diye düşünüyorum belki bu adam şeye bile girecek yani içerik üretimine bile girecek yani bilmiyorum olabilir İçerik üretimine girmektense bütün ihtimalle içerik üreten bir firmiye bir şey almayı tercih eder tabi. Mesela Netflix'i alırsa yani mesela bu Netflix. Ama Netflix, kolaylaşır. Ama Facebook kadar büyük değil mi zaten ya? Netflix'i çok büyük. Yani onların da sağlam bir şeyi var. O kadar dizi çektiriyor heriflerden geliyor bu arada. Tabii Tabi canım. Ama sonuçta e, yani aslında ya Amazon'la kapışacak gibi geliyor elinde sonunda anladın mı? İçerik anlamında ve dağıtımı anlamında. Google'la kapışamadığı için. Google'la kapışmasına ihtiyacı yok zaten Facebook'un bence. Yani Facebook'un e, tamam e, şu anda kendi e, yani Facebook.com üzerinden yaptığı işte reklam geliri arttırıcı gerizekalı işler hani benim sinirimi çok bozuyor. Hmm. Kendi arkadaşlarıma bile postlarımın düzgün görünmesi evet, için gördüm. benim para ver veriyor olman evet. gerekiyor falan da filan da ama... Şöyle bir şey var. Facebook her her harikarde Google Ads kullanmaktan çok daha kolay. Yani. Ve e, en azından e, hedefe yönelik hedefe şey yönelik iş yap izlenimini veriyor gerçek veya değil Hı -hı. Yani işe yarıyor mu yaramıyor mu Tartışmıyorum aynen. burada Ama sen iş, e, reklamı veren kişi olarak O izlenimi çok rahat kapılıyorsun evet. Çünkü diyorsun ki ha, İstanbul'daki adamın şu, şu, işte hani erkekleri ha, 15-19 yaş arası Ve atıyorum Avengers 2 filmini Likelamış olan adamları hedefliyorum Tam hedef kitleme ulaştım falan diyorsun böyle. Aynen aynen yani O izlenimle e, iş yapabildiği için İnsanlar evet. Hani en azından e, daha küçük ölçekli e, şeylerde, e, sen söyle, e, reklam verenler için uygun daha bir uygun oluyor. bir yer olarak e, görünüyor. Ha, tek farkı ne? E, yani Daha doğrusu erişim alanındaki tabii ki e, bir farkı var. Google bütün internete reklam verebilmeni sağlıyor. Facebook tabii kendi platformu üzerinden reklam verebilmeni sağlıyor sadece. Evet. Ve Google'da da şöyle bir şey... Var. Eğer sen bir yandan da içerik üreticisi isen... Atıyorum AdSense kullanıyorsun değil evet. mi? Hani bu bütün reklam internet reklamcılarının e, yaptığı bir... Ya pislik demeyeyim de e, bir numara atıyorum. Diyor ki e, sen kendi sitende reklam göstererek para kazanabilirsin diyor. Hı. Ama senin bakiyen işte 200 lira olmadan o parayı çekemezsin diyor. Ha, tamam mı? Şimdi yani... Benim tahminim atıyorum internet üzerinden reklam veren ve bu verdikleri yani reklam alan ve aldıkları reklamın karşılığındaki parayı gerçekten alabilen internet sayfası sayısı hani reklam alan sayfaların yüzde yani taş çatlasa kırkıdır otuzudur diye düşünüyorum. Tamam mı? Geri kalan yüzde internetin yüzde yetmişini aslında bu herifler bedavadan reklam basıyorlardı anlamına geliyor. <gülüyor> tamam mı? Tamam. Ve uyanıklık şurada. Yani tabii bu benim söylediğim çok basit şeyler ve hani e, şey yapıyor Google çok uyanık bir şekilde. Mesela diyor ki senin 100 lira 100 liralık reklam vereceksen 100 lira da ben vereyim diyor. Sen bakiyene harca diyor. Zaten 200 lira olmadan çekemiyorsun yok yani, ya parayı. Evet. Madem cebime girmeyecek ben reklam olarak Harcim harcayayım diyorsun. diyor. Google onu yutuyor. Yine alıyor tekrar geliyor. Aynen. Evet. Facebook'ta bu fırsat yok mesela. Anladın mı? Anladım. Yani, ama havuz işte... genişletme fırsatı yok. Dolayısıyla ne yapacak abi? WhatsApp gibi bir şey alıyor. Mesela WhatsApp üzerinden reklam vermeyeceğini söylemedi ama reklam kampanyasını işte WhatsApp üzerinden işte hani diretmeyeceği gibi bir açıklama yaptı. Ne kadar doğru bilmiyorum ama illaki Aynen. reklam sokacaktır oraya. Ha. İki işte Oculus ve oyun portalı vesaire olayı girerse işin içinde çünkü Facebook anladığım kadarıyla hani kendi e, para birimini üretme konusunda çok istediği kadar başarılı olamadı. Tamam mı? Hani evet. Facebook coin müdür nedir var, artık? Evet. Yani? Kartları satılıyor. Kartları kart. da satılıyor. Gidiyorsun oyunları yani. harcıyorsun. İşte alışveriş evet. yapıyorsun sözde ama. Facebook'un işte shop entegrasyonuyla e, atıyorum oyunlardaki e, genel currency olma çabası. Hani çok büyük bir başarıya. Olmadı. Evet. Ulaşmadı. Belki bunu tekrar körükleyecek. Olabilir. Ee, bilmiyorum. Bilmiyorum. Bakalım ya, yani çok ilginç tabi. İşte biz tabi okulsu gelsin de oynayalım diye <gülüyor> beklerken Facebook alınca biraz şey hatta şey oldu ya. Ee, bu işte Facebook aldı haberi çıktı of, çok kırgırını yaptılar yani. ardından hemen ardından bu işte Minecraft'ın yapan herif var ha, yani Mark... çek çekil, çekti e, Minecraft bir anda dostum. böyle ona sıra Facebook satın aldıysa ona sonra benden şeye Minecraft yok diye hmm. ona haberi çıktı Facebook'tan ben korkuyorum çünkü Facebook'la iş yapmak istemiyorum dedi mesela Facebook'un dahil olduğu bir projede olmak istemiyorum ben mesela dedi. Adam Facebook'tan korkuyorum dedi ya. Bu çok ilginç bir şey yani. Ne, neyinden korkuyor? Facebook'tan korkuyorum dedim mesela. Yani çünkü yani zaten çok büyük bir e, firma ile çalışmaya başladığın zaman evet. yani her evet. türlü ağızdan sıçıyorlar. Yani işte yani sonuçta o bağımsız, o bağımsız havasını yitirdiğini düşündüğü için insanlar zaten eleştiriyorlar. Yani Okulus bağımsız bir proje olarak başladı. Biz destek verdik. Ondan sonra bağımsız olarak ilerleyeceğini düşünüyorduk. Ama siz işte gittiniz. Evet. Paranın kölesi oldunuz. Şimdi burada tabii başka bir şey daha var. Ne var? Sadece artık biliyorsun bir Okulus beklemek zorunda kalması sadece bir ürün yok. Okulus değil yani sadece. Evet. Virtual Reality Sony. takipçisiysen, Virtual Reality istiyorsan, ha Allah'ım Virtual Reality çıksa da oynası böyle oynasak veya öyle yaşasak, tecrübe etsek, anasın şeyi istiyorsan, diyorsan ee, artık Sony'de de bu işin içerisinde tamamen aslında Sony'de de duyurdu yani dedi ki e, ben de bir şey yapıyorum yani hani ben de bu işi merak edip erettim bu iş üzerine e, araştırma yapıyorum ve bakın işte hatta bir de prototipim vardı prototipim var diye hı hı. E, GDC 2014'te Game Developers Conference'ta bunu gösterdi hatta bütün oyun e, medyasına yabancı oyun medyasına bunu tanıt denettirdi. İşte e, Move'u entegre etmişler. E, gayet aslında tasarım anlamında... Hı hı. Yani bit, neredeyse bitmiş bir ürün şeyi gösterdiler. tabi tabii umurzu bir sürü değişiklikleri olacaktır ama hani konsept olarak böyle kafana takıp kullanabileceğin güzel yani okulustan daha güzel bazı bir ürün gösterdiler koymuşlar. Ee, daha tüketicinin <gülüyor> hani alıp daha birazcık daha kaska benziyor ama. Yani o kaska benziyor ama orada mesela tabii farklı şeyler var. Şimdi okulusta takıyorsun kafaya arkadan böyle bantla şeyle kit takıyorlar böyle. O senin ağırlığı aslında ne yapıyor? Ön, Ön tarafa veriyor. Bunda ne yapmışlar? Bunda kafanın şu arka tarafında desteğini kullanaraktan e, ağırlığın tamamen öne binmesini engelleyerekten yani çünkü şuralarında hmm. binmesini engelleyerekten bir e, dinamik yapmışlar ki ee, Tabi kask gibi ama e, biraz daha aslında anladığım ile kafaya şeyi, oturuşu yani çünkü okudum yorumlardan kafaya böyle daha rahat oturan hani çok kafanda böyle büyük bir ağırlık hissetmeyeceği zaten hafif de aynı zamanda bir ürün ortaya çıkarmışlar. Yine aynı kalite yani okulusta aynı Oculus Rift'in o son versiyonu aynı kalite işte 1080p işte bilmem ne ekran as var içerisinde. İşte hatta ben şeyi çok sevdim bir gözlüklü bir insan olarak şöyle bir şey yapmışlar bu ekranı. Eğer gözlüğün varsa ona göre ayarlayabiliyorsun. Yani hafif öne çekip hmm. e, mesela e, gözlüğünü de kullanabilir hale getirebiliyorsun. Hani, çünkü okul takacaksın gözlük Değil var. De. Nasıl olacak? İşte gözlüğü de mesela düşünerekten öyle bir sistem yapmışlar. Öne, öne arkaya çekme Değil sistemi Japonya'da yapmışlar. Herkes, i̇şte herkes görüyorlar. <gülüyor> falan ve yani benim mesela hoşuma gitti böyle bir şey. Sony'den böyle bir şey gelmesi çünkü... Hani bu son işte eski günlerine geri dönüyor muhabbeti yap yapmıştık ya daha önce. Evet evet. Yani çünkü Sony bir şey abi teknoloji firması değil mi? Yani sonucu donanım firması Sony. Evet. Ve aslında böyle şeylerde öncülüğü zaten Sony'nin yapması gerekirdi. Yani hep hani çünkü böyle şeylerde hep öncülüğü Sony'den gördük. İşte Walkman'la başlayan onası Sony hep işte televizyonda da öncülük yaptı. Evet. İşte müzikte aletlerinde de aslında bir yere kadar öncülük yaptı falan. Bu adam hep Sony öncü firmadır bu konuda. Ee, ve Virtual Reality'nin aslında biraz geç, kaldık, geç kalmış olsalar da demek ki birazcık da şeyi bekliyorlardı. Hani ne derler? ...gösterebilecekleri gerçekten bir ürün belki çıkmasını bekliyorlardı, o, o konuma getirmeyi planlıyorlardı. İşte bunu duyurdular, PlayStation 4 için aslında duyurdular. Ee, sonuçta zaten şu anda konsolları bir tek PlayStation 4 olduğunu şimdi. Evet, yani VR'ı... ...bilmiyorum yani e, tabii ilk uygulama alanı olarak hep oyunu düşünüyoruz ama... Ee, ve bunu... bayağı da oyun göz... şey ya yani oyunlarla falan denettilerler böyle şeyler yaptırmışlar. Sony'nin kendi içerisindeki bünyesindeki oyun e, stüdyolarına e, çeşitli demolar yaptırmışlar. İşte böyle bir tane köpek balığı içer şey içerisinde neden yani tankı vardır ya. Sen suyun içine girersin. Oraya işte giriyorsun. Etraftaki köpek balıkları geçiyor falan. Filan. Saldırıyor sana, bilmem ne böyle korkuyorsun. Şimdi şu şu var. Ben mesela first person oyunları çok sevmiyorum. Yani e... hmm. Ben daha geniş bir, e, sen söyle, görüş açısı sağlayan işte third person ya da izometrik oyunları daha çok tercih ediyorum. Şimdi e, öyle olunca okulu Rift veya işte Sonenin VR'ı gibi ürünlerde bütün oyunlar first person olacak mı? Mesela ben Skyrim niye oynamıyorum? Elder Scrolls niye oynamıyorum yıllardır? First person e, görüntüsünü sevmediğim için oynamıyorum. Hani tamam üç, third person'a geçebiliyorsun ama... Hani, ya evet dediğini aldım da şimdi bu işte hakikaten. Mesela şey okulu strift için millet işte yani SDK'yı aldıktan sonra bir sürü bir şeyler denedi. Tabii tabii. O. Ondan sonra işte atıyorum ilk Legend of Zelda'yı işte yaptı. First, Eski person yaptılar. Yaptılar, evet. first person yaptılar. Pokemon'u first evet. person yaptılar falan filan. E tabi şimdi zaten öyle bir muhabbet de dönüyor. Mesela son indiki elemanlara da son indiki yani şeyleri yani sormuşlar. Metal Gear Solid'te sen first person mi oynayacaksın. Ya şimdi o sormuşlar onda. onu. Aha. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, hani bu tamahalit çok güzel ee, işte ama aslında hep first person. Ee, ...yani ilk kişi bakışından mı ondan sonra hani oynayacağız? Hı hı. Yani bu mesela bunu nasıl entekledecekler? Mesela oyun yapımcısı olarak hani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Mesela üçüncü bakış açısına koyabilecek mi? Ne olacak hı. yani mesela? Hı. Ya adamlar da şey demişler. Biz tabii bunun, aslında bunu deniyoruz demişler. Yani bütün sadece first person'a e, yönelik kullanımını tabii ki istemiyoruz. Ve hani işte... Mesela omuz kamerası dediğimiz şeyler vardır ya oyunlarda. Hı hı. İşte omuz kamerasından aslında görebilerek de oynayabilmenizi sağlayacak olan şeyler üzerine çalışmalarımızı yapıyoruz demiş mesela da. Yani third person'da oynayabilmen için e veya işte bu gözlüğü takıp ne bileyim bir işte tanrıcılık oyunları vardır ya. Bu evet. tarz oyunları da yapayım ben. Yani. Çünkü burada aslında sadece şey yapmıyor. Eee kafaya tak şey Oculus değil. Cafe Morpheus dedi ya. Yani Onun Morpheus bu arada. Morpheus'ü takıyorsun. Ve e, move'la onu birleştirerekten eline move'u aldığın zaman aslında e, muvun gerçekten işe yarar halini e, ortaya çıkartıyor. Çünkü işte mesela diyelim ki bir şey oynuyorsun yine first person belki ama bir, bir büyücülük oyunu oynuyorsun. Yani Elinde muvla sonra işte yaptığın hareketlerle işte kamerada olduğu için daha entegre edilmiş belki bir oyun deneyimi yaşayabileceksin. Veya işte... First person değil de dediğim gibi strateji oyunu oynuyorsun, bir şey yapıyorsun. Onunla yani kafanı göre, çünkü kafını da sağa sola çevirerekten kontrol edebildiğin için bazı şeyleri. E, Elinleri mumla mesela işte pencere aç, bilmem ne falan tarz şeyleri. Sonra yine kafa hareketleri bir entegre ederekten. Belli başlı oyunları dinamiklerini çözebilmeleri mümkün. Yani Dinler içinde yani zaten aslında şu anda... ben e, hani move'dan ziyade e, kinektörü entegreli bir e, VR kalse daha iyi olur gibi geliyor. Kinecte ama şimdi Çünkü... zaten aynı mantıkta çalışıyor. Zaten bu VR da e, Sony'nin taktığım VR da zaten aslında PlayStation kamerasıyla beraber çalışıyor. Ay tamam. Eee PlayStation kamerasıyla birlikte çalışıyor da PlayStation'ın şu andaki kamerası işte Kinect. Kinect kadar... birinci birinci Kinect kadar. Evet. Şey. Ee... İkinci Kinect gibi değil. Birinci evet. Kinect gibi. Mesela şey yüzünden söylüyorum. Mesela bu e, yeni Kinect Sports e, Rivals, Rivals. Evet videosunu izledim hı hı. hani aslında orada baya e, ince işte elkol hareket evet. parmak hareketlerin bile ağlıyormuş gibi görünüyor Aynen. anladın mı yani tür özellikle oturmama oyunu evet, mesela evet. Hani şu elini kap avucunu evet, kapattığın zaten, zaman hı. tutuyorsun işte vesaireyi algılayabiliyor. Tabii o değil zaman değil işte o zaman tabii öyle bir şey oldu olsa olsaydı hı hı. o zaman işte move zaten gerek kalmıyor. Çünkü move'da sen zaten iki tane çubuğu tutuyor evet. olman gerekiyor evet. yani parmaklarında bir hareket tabii. yapma gibi derdin olmuyor. Yani tabii şimdi o dediğin hiçbir zaman olamayacak. Çünkü <gülüyor> biri başka firmanın biri başka firmanın ama adamlar yani Microsoft'ta Eli armutu toplamasın o zaman gitsin bir tane belki yapıyordur şu yani anda yapıyor projesini olmasını yani çok ister miyim açıkçası Microsoft'tan da bir tane virtual reality çıksın istemem abi çünkü o zaman yine çöplüğe doğru gitmeye başlarız yani Hayır abi çöplüğe doğru falan gitmeyiz bence Abi çöplüğe ee, doğru gidersin 10 çünkü... tane 10 tane şey e, şey 10 tane virtual reality versiyonu çıkar tamam mı 5 yıl içerisinde o 2'ye düşer Hayır Abi, tamam da gibi. şöyle bir şey var. Microsoft daha Kinect'i bir yere vardıramadı. Tamam mı? Aa, oturup da bir de işte bakın bir de bunu. Hayır daha da şöyle bir şey var. O, bakıp da Sony'e. O lan bu işte de para olacak. Hadi biz de yapalım deyip. Ondan sonra bir firmaya yine headset yaptırıp. Bakın de bunu daha iyi kullanabiliyorsunuz diye çıkmasını da istemiyorum açıkçası. Gitsin yine kendine özel bir şey yapsın. Çünkü bak zamanında e, Nintendo'nun peşinden gitmek için Sony Move yaptı. E, Microsoft Kinect yaptı. Ben o zaman da zaten öyle düşünüyordum. Şimdi hala öyle düşünüyorum. PlayStation çıkardığı Move bir kere çok gereksiz bir hareketti. Ve e, Nintendo Wii'nin tam direkt yolundan. Yani Nintendo Wii'nin tam kopyasıydı o. Hı hı. E, ve çok da başarılı olmadı. Ama Microsoft gitti mesela daha... ...ne bileyim, daha teknolojik aslında bir cihaz ortaya çıkardı. Ve yani o da tam gimmick'ti. Ama e, Move'dan daha başarılı oldu Kinect. E, hem satışlarda daha başarılı oldu hem de oyun anlamında daha eğlenceli bir hale geldi. Çünkü Move aslında işte Nintendo Wii'nin daha e, görsel olarak daha iyi haliydi güya. E, ama zaten insanlar çoktan Wii'ye doymuş oldukları için... ...Move'u çok şey yapamadılar, e, kullanamadılar. Ama halbuki diğer tarafta Microsoft tarafındaki Kinect daha farklı teknolojiydi. Eve koyduğun anda sanki daha teknolojik bir alet almışsın gibi oluyordu. İşte kafası iniyordu, kalkıyordu neyi açıyordun, böyle önüne geçiyordun, eli kolu tanıyordu, vay dans ediyordun falan. Hani böyle bir e, entegrasyonu çok farklı bir noktadaydı o. O yüzden şey ilgi çekiyordu yani. Daha ilgi çekiyordu. Ama şu anda baktığın zaman o işte hareket şeyi biraz geçti aslında artık. E, evet. e, modası. E, ve, ama adamlar yok dediler. Kinect'i biz yaptık. Kinect 2'de çok daha iyisini yapacağız. Ama mesela Kinect'i T e, Oyun yapımcıları Kinect'i çok kullanamadılar ee, Nasıl kullanacaklarını çok bilemediler Ve böyle karambola gitti Kinect 2'yi de ne kadar kullanabilecekler ki diye insan o zaman mesela şey yapıyor yani Ben daha önce ilk ilk Kinect'i kullanmış bir insan olarak Hani mesela Kinect 2'ye o yüzden hep mesafeli yaklaştım Çünkü ya Kinect'i aldık ama bir heyecanla aldık biz de işte AD'yi kullandık falan filan. İşte daha sonra Mac'ın çok güzeldi ama sonrası gelmedi. E Kinect 2'de nereden biliyorum geleceğini. Bir de ona gidip de Virtual Headset'i de eklerse. Yani ne biliyorum Virtual Headset'te Kinect'i çok iyi yani kullanacaklarını. Şimdi şöyle ]larını. bir şey var. şimdi Kinect, başına para. Kinect'in zaten sadece bir oyun uygulaması olarak kullanılması yani... Yanlış çünkü e, teknik kapsamı gereği daha çok bir arayüz cihazı. Tamam ama işte, işte ses kontrolü işte şey e, şey e, oyun konsolu diye alıyorsun. Ama yani. Evet ama işte mesela 100 dolar e, fazla veriyorsun o alet için. Mesela işte Xbox One'da Kinect'i işte oyun cihazı konseptinden çıkarmaya çalışıyorlar. işte evet, Snap'de şudur yani. budur vesaire. Ama sonuçta sonra işte o alet için 100 dolar fazla veriyor olmanın değiştirmiyor bu. Eyvallah, yani ne gerek var ama, ya, eyvallah. Ya. ama şimdi şöyle düşün e, mesela şu anda Kinect'i bağladığın zaman Xbox One'da sözde o işte bütün evdeki e, uzaktan kumandaları vesaireleri tarıyor. özelliği. Yani şey, bir yerde şimdi şey. E. <gülüyor> Neyse işte e, kumanda özelliği işte bütün kumandaları kendine entegre ediyor. E, her şey kumandayla kontrol edilebilen her şeyi kinek üzerinden kontrol edebilir hale geliyorsun. Şimdi bunu ben belki birazcık daha e, optimist ve fütüristik düşünüyorum ama bunu e, bir adım öteye taşısan evin bir akıllı yönetim sistemi olduğunu düşün. Hmm, i̇şte hmm. kumandayla perdeleri kontrol ediyorsun. işte evet. ısıtmayı bilmem nesini aydınlatmayı vesaire. Evet. Hani ve e, evin içindeki bütün network'ün içinde de bilgisayarın şu boyunda dahil olduğunu varsayıyorum. Evet. Ha, o zaman Kinek çok mantıklı. Anladın mı? İşte yani. bilgisayarının açılması işte atıyorum e, sen banyo yapacaksın diyelim. Kinek küveti doldur diyeceksin. Tamam mı? O Bolsetti dolduracak. Kinek 5. Yani. Ama Kinect 5'in olması için Kinect 1, 2, 3, 4'ün olması lazım. O Kinect Hull modeli o. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya anladın ben seni Abi ben üzerine... ilk Kinect çıktığındaki heyecanım bu senin ne heyecandı zaten. Böyle alıp aleti buraya koyduğumda böyle vay anasın ne kadar güzeldi. Kinect... Vay efendim Kinect çok iyi o yüzden ben her çıkan Kinect versiyonunu satın alacağım demiyorum. Hayır ama, ama yani... Belli birileri bilirler için bakış açımı, açımı görmeden alacağım zamana kadar. Hayır bakış açımı görmeden çözüyorum. Yani Kinect 2'ye niye o sırada şeyle yaklaştığını veya işte e, Microsoft'un niye daha böyle oturmu, daha hiç yeni bir ürünü çıkmamış bir e, virtual reality şeyine ansır bulaşmasını istemediğim Ama bu nedenler. Ama ben bu? şunu söyleyeyim daha Kinect 2 yapmam doğru. Virtual reality bana şey konular. Yani, virtual reality de için içine koydu o zaman, donanımcı değil. Yapmasın yani. Sıçıyor sonra. Hayır, virtual, kafanda patlar virtual, sonra. <gülüyor> böyle <gülüyor> Red Ring of Dead olur arkadan <gülüyor> kafanda böyle gözlerin kör çıkarsın sonra. Hani Kinect'in üstüne bir de e, VR e, koyduğun zaman cihazı sen Kinect'i belli bir alanda fokuslamış oluyorsun anladın evet. mı? Oyun deneyimi işte atıyorum e, e, sen söyle <gülüyor> belki kendi arayüzü içerisindeki... E, arayüz deneyimini evet, vesairelerini evet. de daha bir e, fokuslamış oluyorsun ha. o noktada. Ve Kinect aslında virtual reality maskesiyle ya da kaskıyla ya da gözlüğüyle ne boks hmm. işte e, yani daha işte, işe yarar hale geliyor. Bir combo halinde. Evet öyle söylüyorsun da yani o zaman aslında işte Facebook'a kaptırmayıp Microsoft'un alması gerekiyor doklusu. Evet belki Microsoft denemiştir, alamamıştır ya da kendi Bence içinde. Bence ondan kaynaklanmıyor. Bence Microsoft'un şu andaki geçiş döneminden ve e, vizyon eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani. Bilmiyorum. Belki içeride kendi projeleri vardır. Yani geliştirmekte oldukları. Yani Microsoft hiçbir zaman kendi yani Microsoft'ta kendi geliştirebileceği şey yazılmıyor abi. Yani ne bileyim şeyi yaptılar sonuçta. Bence hani çok da e, hani über süper başarılı olduğu söylenemez ama Surface İyi gidiyor, iyi satılıyor ve başarılı tabii bir iyi İyi satılıyor bilmiyorum yani aleti gördüm, berbat bir şey neyse. <gülüyor> yani şey... Çünkü tableti hakikaten notebook gibi kullanabiliyorsun ya. Evet sen hiç eline alıp baktın mı? Yani bilmiyorum ben bakmadım. Ben baktım abi. Yani benim laptopum kadar ağır yani evet. İkiye mi baktın, bire mi baktın? 2. 2 baktın? Yani böyle kalın, Hı. ağır, avuksuk bir alet o. Bir de dana gibi pahalı. Hiç gerek yok yani. Yani işte. Ya çok pahalı yani. Bunlar o... iPad'den falan çok pahalı yani tablet diye gidip bilgisayar hakikaten Note hafif logo. bilgisayar aslında değil Böyle Samsung, Ativmatik yani normal. Onlar da dokunmatik ekranlı zaten. Alırsın bir tane düzgün laptop. Babalar gibi çalışıyorsun. Hiç Surface'e falan ihtiyacın yok yani. Neyse, ee. bu sonuçta olarak Sony'nin ben bu yaptığından memnunum. Çünkü ee, Ya şu da olabilir. Şeyi de çok bu arada. destekliyor. Biraz şeyi de desteklemiş olarak. PlayStation 4'ü de bayağı iyi desteklemiş olarak bu konuda. Çünkü adam diyor ki ben bir headset yapıyorum virtual reality'yi Sony PlayStation 4'e getireceğim diyor. Ya yani bu şu açıdan güzel, ürünü farklılaştırmak açısından güzel. Yani sen mesela Microsoft Xbox One için diyorsun ki ben işte çok iyi multimedya arayüz sunuyorum, TV işte şeyi yapabiliyorsun, işte oyunların da çok güzel gelecek. Ben böyle all-in-one entertainment sistemi diyorsun. Öbür yanda herif de diyor ki ben de teknolojinin dibine vuruyorum abi çok kuvvetli konsolum var, harika görsellik sunuyorum, full sadece oyuna odaklıyım ve oyunu en iyi üst noktaya taşıyabilmen için al virtual headset diyor. Yani bence şu da olabilir. Sonuçta bu bir e, yani Sony dediğin gibi bir teknoloji firması. Ve aslında ürün satışıyla olduğu kadar da teknoloji satışıyla, OEM'leriyle de çok büyük para kazanan yani, bir firma. Sonuçta Toshiba'yı e, atıyorum. Toshiba'ydı değil mi? Blu-ray'ı geliştiren. Ha blu evet. Blu-ray teknolojisini Pardon. geliştiren Toshiba. Yani yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ama mesela şu anda Vestal bile Blu-ray Player. Evet oynatıcı evet, evet. üretiyor. Ha, bunun royaltiesi kime gidiyor? Yine Toshiba'ya gidiyor. Virtual headset'in olayı tabii bir yandan işte kendi televizyonuyla da entegre edebilir. Ha, işte mesela, Her şeyi entegre edebilirsin. Ha, virtual reality'i e, DVD teknolojisi gibi ya da e, bir standart haline getirip tabii, de tabii şey firmalara lisanslayabilir Sony. Yani şey yapabilirsin. <gülüyor> yani yani o yüzden o headset'i aldıktan sonra işte film dediğin şeyleri zaten mesela dijital indiriyorsan yani wi fiden headset'e hmm. indirip ondan sonra hiçbir şey olmadan oradan da film izleyebilirsin. Anladın mı? Evet. Veya işte SD kartı tak takarsın içerisine. Ondan sonra oradan seyredersin ne seyreceksen. Yani o tarz entegrasyonları şey, zaten yapabilirler. Eski zaten PlayStation 4'ten de işte şey film satın alma Yani, yani ben, sana ben sana söyleyeyim ben sana söyleyeyim. Bu Netflix e, var zaten. Sony'nin, e, hadi Facebook'ini geçtim de. Sony'nin Virtual Reality'sinin uygulaması oyunun dışına taşımaya başladığı anda, atıyorum direkt televizyon entegreli ya da diyerek bilgisayar entegreli bir cihaz haline gelirse ben sana söyleyeyim. Hemen e, şey, Samsung bir tane çıkartır. Ha, tabii canım. Ondan sonra Android'li bir tane çıkarır. <gülüyor> Vestel çıkartır. Vestel çıkarmasına. Vestel Neyse çıkar. ben mutluyum bayağı sevinçliyim de. Ondan sonra ne yiyon çilek yiyon karşımıza geçti. Hakikaten ha. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Evet. Ee... Neyse ee, bence. Sonuçta ben hani bu Game, Game Devopers Konferansı'nın herhalde işte önemli şeylerinden bir tanesi de ee, bu oldu aslında birazcık. Sony'nin Morpheus tanıtımı Hı. oldu. Çünkü hani ha, bu arada şey de tanıtmışlar da onu kimse çok ciddi almadı. Gözle, ee, göz takiple Hı. oyunlarda Böyle işte gözünle karakteri yürütebiliyorsun. Böyle sağa bakıyorsun, sağa yürüyor. Soğa bakıyorsun, sola yürüyor. Hatta insanları sakınsanla güya gösterdiler. İşte Hiç böyle gözünü şey senkrone ediyorsun. Böyle bir tane aparat var. Kinectik hmm. böyle önde duruyor. Sonra, sonra oynarken mesela sadece kumandanın işte şey kısmını, kamera kısmını kontrol ediyorsun. Çünkü karakteri böyle işte şuraya bakıyorsun, oraya bakıyorsun. Nereye bakarsan oraya götürüyor. Yani çok gereksiz. Şey. Bence onun tam tersini yapmaları gerekiyordu. Yani karakteri sen çok kolay zaten istediğin yere götürebiliyorsun. Önemli olan nişan alma mesela. Kumandalı, şey, Hayır kamerayı de. sadece kontrol ediyorsun. Kamerayı kontrol etmeden de oynayabileceğim bir oynayabilir yani. Hayır işte mesela first person shooter tam işte ateş mesela. ediyorsun zaten. Hayır onu da var. First position infamous şey var ya, hmm. ya ya onu zaten hareket ettiriyorsun zaten karakterle ona göre gidiyor. Onla mesela şuna bakıyoruz baktığın adama ateş edebiliyorsun yani şuna bak ateş et buna bak ateş et falan yapabiliyorsun. Hmm. Ya öyle bir teknoloji yani hani sadece şey değil. Gerçi o zamanda şu. şöyle kamera düzeltmen gerekiyor arada sırada mecburen. İşte o zamanda şu oluyor işte. Sen de gözünle kontrol ediyorsun, ben de gözümle kontrol ediyorum. Kapışıyoruz. Hani şey birbirimize bakıp böyle. Çok şey gibi. E, Clint Eastwood. Bakışım çok serttir. ya yani. yani o zaman şeyin anlamı kalmıyor. Ee, sen söyle. Hani kim önce gördü, o vurdu muhabbeti vardır <gülüyor> ya hani... <gülüyor> O çok komik Ulan Ben görmüştüm leg var. Evet. Ya hayır şimdi adam böyle bir teknoloji böyle, tanıtmış he, tabii böyle de. Böyle bir Battlefield oynadığını düşünsene ya, abi. 15 dedi. milyon kilometre ötesinden ya, iyi görüyorum Ya zaten nerede kullanacaksın bilmiyorum ama böyle bir teknoloji de tanıtmışlar Sony'i. Yani he, ne olabilir? Hani bundan sonra çıkaracağı PlayStation Eye kamerasına böyle bir şey belki entegre edebilir de. Gerek hani bazı yok. oyunlarda belki kullanırsın falan filan bilmiyorum. Gerek ama yok. işte öyle bir şey Tabii kimse işte dediğim gibi onu ciddiye almamış zaten. Evet. Daha çok bu Morpheus'u ciddiye almışlar. Evet, onlar da bu arada ben şimdi sektim. Sony de şeyden şikayetçi işte latency olayını on sıra indirmenin en en, en büyük challenge'ı ne olduğundan bahsediyorlar. Yani o latency ayarlamamız en yükten yani 60'a falan inmişler işte galiba. 30'a mı indirmeye çalışmış neymiş? O yüzden de daha hazır değil aslında ürün diye. Yani Esen. aslında yapılacak bence sen net söyleyeyim. Yapılacak şey şu. Eğer sen gözlüğü 1080p olarak sınırlı tutuyorsan, senin zaten e, o gözlüğün ee, şey e, GPU kapasitesinin tamam mı? Ee, atıyorum 4K olarak çalışıyor olması gerekiyor. Sen görme in e indirecek yani görse, gör çözünürlük düşecek aslında. Hayır aslında 4K'yı verecek sana. Hı -hı. Sen görmeyeceksin aslında 4K'nın 1 birini Hı -hı. Şu kadarını Hı -hı. görüyor Hı -hı. olacaksın. Şuralar zaten render oluyor olması gerekiyor. Anladın mı? Anladım. Yani görmediğiniz sağ ve sol üst ve alt taraf ve o yüzden kafana salladığın zaman latency'siz latency siz orayı zaten işlenen görüntü olduğu için görüyor olman gerekiyor ama zaten şu anda 4K e, mesela PC'lerde bile 4K'yı full e, işleyebilen grafik kartlarının fiyatlarını biliyorsun yani Bilmiyorum. 1000 dolardan başlıyor. <gülüyor> Nvidia duyurmuş ya şey 6K'ya kadar çıkan bu ne? Ondan sonra ekran kartı diyor Titan Z. Ha, 3000 dolar. Hani onlar bile frame, düzgün hani şu anda işte o Titan'ı saymıyorum. Ne? Şu anda işte Nvidia'nın en üst serisi işte sallıyorum GTX 700 serisi bilmiyorum 900 serisi bilmiyorum. Ee, onlar bile şu anda 4K ekranda şey ultra high quality de oyun oynatmana yetmiyor. Neymiş? Yani düzgün bir frame rate de yani 30 FPS'nin üstünde bir e, şey görüntü kalitesi istiyorsan eğer... İki tane, iki tane, heh, pardon. Nerede kaldık, nerede kaldık? Nerede kaldık? Bilmiyorum, nerede ha. kaldık. Yani işte. Yani işte. <gülüyor> Öyle, Sonunda böyle bir şey duymuş. Evet. Şimdi. Mesela başka ne vardı bu ay? Önemli bu ay var. başka şöyle, Avengers 2'nin çekimleri başladı, evet. Age of Ultron. Kuzey e, İtalya'da başladılar, e, hatta böyle çok heyecanlandık biz de işte Quicksilver'la e, Scarlet, Scarlet Switch'in e, ilk görüntülerini hatta gördük. Hatta Ultron. <gülüyor> Ultron'un ilk görüntülerini gördük, işte Hawkeye'yi gördük, ondan sonra e, Iron Man'i gördük, e, şimdi de o İtalya çekimleri devam ediyor mu emin değilim, zannedersem İtalya çekimleri bitti. Seul'e i̇şte geçtiler. Çekimlerin olduğu yere geçtiler. Evet. Orası nedir? Ee, Seul. Seul. Toprağıma gittiler. Topram. <gülüyor> <gülüyor> Toprağıma gittiler. Ve Topram'da da Kaptan e, Amerika çekimlerine başladılar. Evet. En son siteye koyduğumuz haberde de şey vardı işte. Dübörün yaptığı işte evet. e, şey hareketlere klasik e, kol, şey. Bayağı büyük bir bayağı falan. büyük bir şey oluyor Seul'de şu anda. Tabi. E, operasyon yani. Çünkü benim okuduğum kadarıyla şey hani hiç, değilim, Güney Kore tarihinde yani böyle bir Seoul Se şehrinin tarihi böyle büyük bir iş Tabii. çekim hiçbir şey yapılmamış Hani bu kadar yer kapatılmamış işte ne köprüsüydü bir şey köprüsü evet. ilk defa kapanmış galiba sonra ulaşıma evet, evet. falan bayağı böyle ve işte o yüzden de. Bir şey olmaz ya orada Yo 35 bin tane köprü olduğu için. Yani evet de hani o yüzden de ama Joseph özel evet, özür, özür dilermiş Korelilerden, Koreli. Korelilerden. Ee, Seor halkından özür demiş yani biz biraz suçacağız sizin <gülüyor> o evet. şeyimizi, ulaşımınızı falan katledeceğiz biraz ama. Evet of hakikaten felakettir ha şimdi. Zaten çok trafik oluyor iş çıkış saatlerinde. Evet. Hani sen de gördün biliyorsun 80 Bilmiyorum. bin şeritli otoyollarımız evet. var ama, evet, ama tıkanıyor yani. Tıkanıyor. Valla bilmiyorum işte bakalım e, Seul'de yani bu aslında biraz bir trend gibi herhalde işte Iron Man 3'te Çin'i kullanmışlardı biliyorsun. Çin için özel çekimler falan yaptılar. Evet tamam biz görmedik onları Onu çok Onu yani. biz görmedik ama sonuçta öyle bir şey yaptılar yani. Ama bunu... Bunu da bu sefer ciddi ciddi bir artık bütün dünya için çekiyorlar. Yani Aynen. bu sadece ufak bir parçası veya oranın reklam kampanyası olsun diye değil. E, hatta işte e, Güney Kore'de bir kız mı? bir evet, oynayacak, Oyuncu da e, oynayacak. E, olacak. Yani bayağı Güney Kore'de Güney Kore hükümeti tarafından herhalde bayağı bir ciddi bir evet şey yapmışlar katkı e, bulunuyor filmde e, tanıtım için. Evet. E, bakalım nasıl olacak? Tabii şeyi çok bilmemiz için neler hikaye yakışın çok bilmenimiz için hakikaten Seul'de çekim yapıyorlar ama koyacak ultraman. Hayır Seul'le çekim yapıyorlar ama gerçekten Seul diye mi geçecek filmde yoksa sadece mekan olarak yani, Seul mahallesi Seul diye geçecek yani, yani diye işte. tahmin ediyorum. Ee, Bunun dışında bu ay e, ne oldu? Şeyde, ha bu arada e, şey oldu ya, şey ceset bulmuşlar. Ha o da çok geyik bir haber. Otoku e, da çıkmış. Bugün gördüm onu da şey adamlar tam çekim yaparlarken köprünün altında 2 haftalık ceset bulmuşlar suda yüzden. E, çünkü köprü şeymiş, böyle intiharlarıyla meşhur bir köprüymüş. Öyleymiş. Hatta böyle yazılar varmış lütfen bir daha düşünün. Kendinize atmayın falan gibi yazılar varmış köprünün üstünde. Ondan sonra hükümet yani şey de biliyorum. Evet. Şehir başındakiler de biliyorlar. Öyle bir tane ceset bulmuşlar falan. işte çok şeymiş. E, ciddi güvenlik önlemleri varmış çekim. O köprünün etrafında. Kimseyi kuşuşturmuyorlar. Uzaktan çekmişler zaten. Fotoğraflar falan uzaktan çekilmişti. Bakalım. Bu ay e, bir başka hani ne bileyim benim açımdan Hı. ilgi çekici şey e, Ninja Kaplumbağaların ilk fragmanının sonunda yayınlanmış olmasıydı. Evet yani. Ninja Turtles. Zaten e, Michael Bay işin içinde olduğu için beklenti sıfır. İşte yani o yüzden biraz merak ediyorduk. Hani hiçbir şey görünmüyor. İşte böyle bir birkaç tane görsel şey set görseli falan düştü ama. Onlarda da işte olacak, zaten. Evet. Bir de işte hani nedir? Çok bilemedik böyle. E, merak ediyordum ben aslında birazcık. Ne alacak? Yani tam Michael Bay yönetmenliğini yapmıyor zaten. Michael Bay prodüksiyonun şeyini yapıyor. Yapımcılığını üstlenmiş durumda. Hı hı. E, ama. Yani işte mesela şey yüzünden... canım sıkılıyordu. April onayılı, ondan sonra işte... Megan Fox'un yani. Fox oynuyor olması. Ve hiç de, hiç de olmamış yani. Zaten ne bekliyorduk ki? Yani işte beklemiyorduk bir <gülüyor> şey de hani... ...ama o mesai acaba ne olacak falan diye düşünüyorduk. Ben fragmanı set... ...yani fragmanı set ettiğimde... ...böyle yüzünde bir sırtma oluştu. Yani, yani dedim... ...ya o çok da kötü olmayacak galiba diye. Ya bir kere şey yaptım, bence... E hani ya yani beni biliyorsunuz ben illaki bir şeylere bok atacağım e tabi ki ee, Allah'ın emri evet. ee, ama mesela ben e, ninja kaplumbağaların zırh tasarımlarını beğenmedim o işte böyle o ince bambudan bir şey yapmışlar da falan filan ne gerek var abi ne kadar zırh tasarımı gördüğünüz gibi zaten onların zırhı yoktur ki Var işte. Ben de onu diyorum. Zırtın geri gerek... boynuna bir şey asmış. Emo o ne bileyim. Boynuna bir şey asmamış oğlum. Bildiğin şey o ya, şey. Hepsinde yoktu ki yok. o. Hepsinde bir vardı abi. abi. Ve çok gereksiz. Ya, o, o kadar Konsept şeymiş. tasarımlarını da gördüm çünkü ben. Ha. Çok gereksiz bir şey. Oğlum Heroes in a Half Yani kendinden zırtlı abi herifler. Oraya iki ya. tane bambu asmışsın. O kurşun mu durduracak? Kılıç mı durduracak? Yani öyle yapsın Öyle adam, gereksiz süs detayı ne ben beğenmedim ben onu. Yani bir anlam ifade etmiyor benim için. Ama şey konsepti benim mesela e, hoşuma gitmedi değil. Hani birazcık daha güçlü, iri yarı bir e, versiyon olması. Ya yani beğen de Yani benim ben mesela böyle şaşırmadım. Kaplumbağaların balığı gibi çıkıyor olmasını anlamadın mı? Hı hı. Hani büyük böyle Dedim yani bilmem hani çok böyle beni şey yapmadı böyle eskiden takip ettiğimiz Kaplumbağa işte Nice Kaplumbağa filmlerindekileri e, çok böyle aratmadı anladın mı? Ha, dedim bu da olabilir yani hı hı. Bu, bu da bir seçenek hani büyük ama spastik gibi görünmüyorlar sonuçta gerçekten He, hani fena e, değil de. zaten sonuçta bu ne bileyim. Bir bay yani anladın mı? Birazcık da bir şey bir şey olacak. Bu filmde büyük ihtimalle Shredder dediğimiz arkadaş da biraz daha dana gibi arkadaş olacak büyük ihtimalle. Çünkü yani, hani ilk filmde herkes çok böyle insan boyutlarındaydı. Zaten Shredder dediğin de böyle kafasına orasına orası demir takmış malın tekiydi aslında. Ne evet. düşünürsen hani. Ama bunda mesela futbolcu soldier denilen adamlar da aslında mutant gibi gözüküyor. Ee, yani şimdi e, yani, konsept birazcık tabii daha e, şey... Gerçekçi demek biraz saçma da yok, daha bir... E, <gülüyor> Michael Bay'in yapımcının yaptığı filmden bahsediyorum. Şey konsept olaraktan bahsediyorum hani şey Shredder ve Food Soldier, şey FoodClan mesela hani vallahi biz dinceyiz şehri ele geçiriyoruz derdinde evet, değil de. İşte hani politikacılara sızmışlar polislerin içine girmişler falan. Ya. Evet mafya gibiler o birazcık daha hani... He, tamam, aferin yine bir gelişme göstermişsiniz. He. dedirtmiyor değil. futbolcular da yani ben hoşuma gitti birazcık. İşte, böyle oyun oy, yani o eski oyuncakları hatırlıyor musun futsalcular? Evet. Böyle uzun suratlı tuhaf evet. böyle adamlar. Burada diye. da ayak. Ha yani. ha. Bu, Al, basmış biri. Evet, böyle şey gözlülerdi işte onlardı. Böyle morumsun beyaz mı morumsun tuhaf gözleri vardı falan oyuncaklar. Şey mi orada. Ha. O, buradaki adamlar biraz böyle mesela şey yani. Aslında oyuncağa daha çok benzemişler sanki. Ne bileyim. <gülüyor> yani filmdekiler çünkü... ...saçma saklı ilk filmdekiler... ...Nijia Kaplıman'dakiler... ...çok alakasızlar geliyorlardı da... ...bu biraz daha işte bu adamlar ...daha ciddiler... Böyle hakikaten asker gibiler, iriyor işte böyle tipler, elinde silahlar falan filan, gözler işte bilmem böyle... Splinter'ı görmedik bu arada. Splinter'ı görmedik çünkü herif ilk fragmanlı Splinter'ı gösterse bittiğinde hani millet filmi ondan direkt gömecekti. Yani çünkü Splinter'ı işte musun direkt çıkıyor... Bence o herif Splinter Fuara olabilir çıkıyordu. bu arada. <gülüyor> o konuşan herif var ya. Hangisi? O... Sizi yarattık diyen mi? Ha. Ha o fareye benziyor işte. Hani gerçi e, Shredder'ın zırhına falan geliyor, dokunuyor, okşuyor falan ama hani ne var o canım. bir twist olabilir yani. Shredder amcanızdı, ben sizin babanızın muhabbeti Olabilir yani herhalde. Zaten zaman. şeydir ya e, hani... Onlar zaten neydi? E, aynı klandan değil mi ikisi de normalde? Ya işte öyle bir muhabbet de var. Yani farklı farklı orijinler var sonuçta farklı farklı versiyonlar için. Bir tanesinde zaten fareydi ya de... Ya şimdi ben sana bir şey mi? Ben niçin dinlediğim niçin kaplan abi Hı. böyle origin story'nin çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Ya çünkü abi, ne kadar çevirdi, çevir Hayır, bunlar origin... mutan diye duruyor. mutanlar. Origin story çok önemli değil diyorsun da yani origin story önemli dememiş olsaydık. Hatırlıyor musun? Şey Michael Bey işte Ninja Kaplumbağalar aslında uzaylı dediğinde internet bir coştu Hayır, orada. Hayır onu demiyorum ben. Bir coştu o gün. Onu demiyorum. Teenage Mutant Ninja Turtles için diyorum. Yani tamam o işte. Mutant orada duracak. Tamam. O, onun için o Mutant atıp oradan Teenage Ninja Turtles yapmayı planlıyordu. Onda çakacaktı uzaydan geliyor bundan ha. muhabbet yapacaktı. Ondan sonra hikayeden yırtacaktı. Çünkü uğraşacak uğraşmayacaktı origin story ile. Bunlar uzaydan geldiler falan deyip sıç, sıçıp batıracaktı. Ama onu demiyorum. Origin story dediğim şey yani işte hani... Örümcek Adam'da yapmaya çalıştıkları en var çeşit farklı origin story şimdi kasıyorlar mesela Hani o belki biraz önemli olabilir. Anladın mı? işte Çünkü işte büyük güç, büyük sorumluluk getir falan. Hani böyle klasikleşmiş Oğlum, bazı şeyler var. Örümcek Adam'ın origin story'sinde iki tane şey var abi. Bir tane radyoaktif örümcek ısırır, ben amca ölür. Bu ya kadar. Tamam onu aldık da. <gülüyor> ama o, o hani onun hikayesinde, karakterin gelişiminde tek karakter bu sonuçta. Farklı bir böyle bir hani daha bir Önemi var. Şimdi Teenage bütün Ninja senin için önemli olan şey aslında. Ninja... Kaplumbağa var <gülüyor> ve işte ne bileyim geyik. Hepsi adında var yani. Ha, hani adları falan. Genç olacaklar, mutant olacaklar. Yani zaten Ninja bunda... olacaklar ve kaplumbağa olacaklar. Tamam işte olacaklar. hepsi Başka var şey zaten. Evet, çok da önemli değil yani adamın kafasına yerde kaplumbağa. Yani ona çizgi filmdeki orijinal story yapsan kanalizasyonu, kanalizasyonun içinde yürüyen 3-4 tane kaplumbağanın kafasına sonra şey düşüyor. Bunlar büyüyorlar, kaplumbağa. Yani şimdi bunu zaten sinemaya yaparsan, millet kıçıyla güler sana bu ne lan diye. Ya bu kadar bayağı ya bu kadar basit bir şey çizgi filmin başındaki 5 saniye 10 bir dakikalık açılış sahnesinde gösterebilirsin ama sinemada bunu yapma yani zaten. Ama bu çok önemli dediğim gibi. Ya o, bu adamlar lavatordan çıkma olacaklar bence. Bu adamlar lavatordan çıkma olabilirler Hı. yani. Yakaladı lan. Ne kadar Ve yedi. Acımaz. Ne yedi? Sinek mi yedi? Ha, kara sinek yedi. Ne bari. Çünkü o gerideki arıyı da öyle yutmaya size geçen. Sonra böyle kusa kusa ne yapacağını şaşırdı. <gülüyor> Bildiğini yakalır mı? Helal olsun. <gülüyor> Neyse, ee, ya yani bunlar laboratörlerden çıkabilirler. Ben mesela o konularda çok böyle, hadi lan böyle şey olmaz falan demem yani, anladın mı? Ama filmde bu adamlar pizza yemezlerse o, <gülüyor> noktadan, <gülüyor> o noktada sesimi çıkartabilirim. Acaba bu, bu filmdeki da, pizza sponsorları kim? Papa ya da Kawa, Kawa demezse anasını mükemmel. Yani bunlar, bunlar çünkü asıl noktalar. Bence kawabanga demeyebilirler. Ama. ama demesi lazım. Bu arada ben mesela filmin şeyini çok hoşuma gitti. Böyle bir tuhaf bir dokusu var ya filmin. Böyle karanlık değil de. Böyle sanki şey gibi e, kontrast ağırlıklı gibi böyle bir havası var hani şehrin falan böyle hani şehir böyle klasik parlak ışık ışık ışıldak Amerikan şehri değil de ve biraz daha ne mi karanlık bileyim, karanlık geldi, geldi. Abi yani, zaten olay o ya o fragmanda da dedi işte şehre karanlık çöktü yok he, şehrin bir yani, kahramana ihtiyacı var hani Batman ama hani şey yapmamışlar yani çocuk filmi lan renkleri dememişler anladın mı yok mi? zaten 3. filmde de yoktu hani 4. filmi izlemedim bilmiyorum Dört film çektiler ha lan Ben bir tane Japonya ya yani. gittiklerini biliyorum. Ha, o üç. Ha ondan sonra live action olarak ben diğerini bilmiyorum. Bir tane de işte CGI versiyonu var. CGI olan Ben de izlemedim. Ama o karanlık havanın olması mesela benim Michael Bay filminin... yani Michael Bay prodüksiyonunda beklemedim bir şeydi anlıyor mı Karanlık olması. Çünkü Aç Transformers'ı seyret, ilk Transformers'ı. Böyle renkler havada cirit atıyor mesela. Evet. Anladın mı? Yani çok renklidir mesela Transformers. İşte Optimus Prime bütün renkleri parlar yani falan. Hani böyle inanılmaz bir renk vardır orada. Bu mesela öyle renkli olmaması hoşuma gitti. Çünkü istersen renkli olsun. Adamın suratına taktıkları bantlar bile böyle mesela yani full fosforlu olabilirdi yani. aldın mı? Yani bilmiyorum şimdi... <gülüyor> Bence bunların hepsi Nolan'ın bok yemesi. Tamam ya April O'neill'i <gülüyor> April işte Megan Fox aşırı böyle renkli olabilirdi. Yani ne olacak? Ki? Öyle olacak zaten o söyleyeyim sana. Hayır olacak ama o kadar... Hatta böyle zıplayacak koplayacak memellerini falan göstereceğiz. Hayır ama. onun için demiyorum ben. Ee, şey olarak. Hayır zaten fosterlu sarı onun üstündeki. Ama işte o kadar da sırıtmıyor. Turuncu bir kere olması gerekmiyor bana ya. Sarı Hafif turuncun sarı. Sarı. Normal boyutlarda sarı. Bilmiyorum ben şey hoşuma gitti aslında. Yani daha sonra bir şey var. İkinci fragmanı daha çok merak eder hale geldi. Evet. Çünkü ikinci fragman acaba ne gösterecekler? Zaten bu film oldu olmadığı e, hani söyleyebilecek durumda değiliz ama tabii ki. E, de. Yani filmi izlemeden ve filmden tatmin olmadan Michael Bey'e zaten bir rahat vermeyeceğiz. Ama, ama o <gülüyor> <Söyle>. <gülüyor> Bilmiyorum. Bakalım. E, ama nice kaplamalar için biraz heveslenmedim değil yani. Evet. Şimdi bunun dışında bu ay Değil aslında ama e, önümüzdeki 6, gününde, yani 6 gün sonra Hı -hı. Game of Thrones'un yeni sezonu başlıyor. Evet. O da ayrı bir <gülüyor> olay. 10 bölüm sürecek, evet. içimizi dağılayacak. <gülüyor> Ondan sonra çekip gidecek bir sene daha olmayacak olan evet. bir dizi e, geliyor. Yani ben yazdığım bütün yazılarda da tekrar ediyorum. Ama ne gördüysem, ne okuduysam bütün yapımcılar ve oyuncular sürekli şeyin üstün e, şey diyorlar. Hayvan gibi para harcadık. İşte hmm. süper aksiyon var. Herkes bir her şey çatlıyor, patlıyor. Çok şey var. Görsel efekt evet. var falan filan. Hani e, sıçtık böyle e, sıvadık sıvazdık. oldu. Ha, Yani bu bu kadar hype ı... Altından kalkabilecekler mi acaba? Kalkar, Kalkarlarsa da kalkar bizin ne hangi domun pozisyonda bırakıp Sikecekler bilmiyorum. <gülüyor> kalkar kalkar. Niye kalkmışsın lan kalkarlar? ya yani bilmiyorum yani, yani o piramitleri kadar... gördük ama hmm. o piramit o sahneden sonra mesela savaş olmazsa sıçar. mesela şey yapmameti var. Ya olmayabilir tabii ben Bak, e, işte o e, sen söyle. E, ama bayağı şey ejderha gördük ya. Ha? Bayağı, ejderha, bayağı gördük. ejderha gördük. Ejderhalar kocaman olacak. Ha. Daha da büyüyecek. Aynen. Ondan sonra şey muhabbeti var zaten. Ee, hani e, işte Brani daha çok göreceğiz. Evet, evet. O da görsel efekt demek zaten. Evet. Ee, büyük ihtimalle şey e, 3'te 4'ün kırması bir sezon olacağı için evet. e, hani şey, rüyaları müryaları falan daha, Umvardaki... daha da göreceğiz. Savaş şey var. Tabii duvardaki savaş tanesi var. Ee, White var da var yani. Yani Barat yön... Şimdi spoiler vermeyelim de. Aha. Millet sevesin kitap okumcu olanlar. Aha gitti iPad. Aha iPad gitti. Neyse işte e, hani olaylar da olaylar. Evet. Yani. Dolayısıyla bilmiyorum ben çok heyecanla bekliyorum ama bakalım ne kadar aksiyon ne kadar şey. <gülüyor> Şimdi zaten e, büyük bir ihtimalle diyorlar ki e, bu dördüncü sezon ama üç, üçüncü kitap ve dördüncü kitabın e, şey karışım e, karışımı oldu. olacak. Çünkü üç, üç, üçüncü kitap nah böyle bir karış bir kitap. Evet. O yüzden iki sezona anca sığdırdık Aynı. demişti George abi. Bu arada beş de nah böyle. Yeni kitabın ilk bir parçası mı şeyin yayınlamış? Gördün mü? Windows ne? Wind of change? Hmm. Wind of change değil lan. Wind of bir şey. İki, iki VD, W. Wind of... Wind of Winter. Winter, Winter of win, win, win. Neyse işte. Bakarız ona. Kış rüzgarları falan diye bir şey. Tamam yani. o zaman ilk chapter'ın yayınladıysa galiba yayınlamış bir şey. Haber gördüm önce de bu, bu, bu önümüzdeki 6 ay içerisinde <gülüyor> kitap çıkar. <gülüyor> Ama hani onu yapmış diye şey yaptım. Şimdi 5. sezon da büyük ya yani 5. kitap da büyük ihtimalle diyor ki George amca Hani bir sezonla sığmaz diyor Büyük ihtimal 2 sezon olur gibi E işte görünüyor. daha çok malzeme var yani Biz Çok malzeme var diyor 10 yıl gideriz <gülüyor> Ve hani zaten 5. sezona gelene kadar da Ben hani bu kitabı çıkarmış olurum Hani 2 kitap de filmi patlatırız yani şimdi da şöyle bir şey dedi. Biz yedinci sezondan sonra yokuz dedi. He. Yani yedi sezon çekeceğiz dedi. Yani ortalık bir karıştı. Evet. Yani yediden sonra filme mi geçecekler? Yediden Yoksa... sonra nasıl olacak ya? Olmaz ki HBO olmam. Zaten. <gülüyor> Ondan sonra ne bileyim işte e, madem biz uzattık bazı kitapları. işte yedi değil de on sezon olacak. On sezonu da çekemezler. Çünkü abi baksana eşek kadar oldu çocuklar. Ya bence... Tabii canım, yani Harry, Harry Potter ben, olayı evet. yani anladın mı? Şimdi 10 sezon değil de o şey çok önemli. Bence zaten bu o kadar başarılı oldu ki aslında. Zaten e, yani ya Warner ya başkası bence bunu elinden tutup bir tane de uzun metraj film çekin. Ondan sonra onu da şeye yazın deyip bu hitler var ya yazanlar. Hı -hı. O ikisine deyip yapın der şey yapabilirler ama yapabilirler zaten ya. George, e, George, amca gelir. George amca istiyor George amca istiyor bir tane uzun metraj <gülüyor> film yüz küsür milyon dolar bütçeli yani. çünkü yani niye başka, ki? Türlü, başka türlü 3 tane dev ejderayı nasıl sığdıracağım bir ben bir de diyorum. abi yazık yani şimdi Yüzükler Efendisi'ne ona sonra 3 film çekmişsin değil mi? Evet. ona Hobbit'e 3 film çekmişsin evet. yani Game of Thrones'a çekmeyeceğim mi? Harry Potter'a kaç film çıktı? Harry Potter'a 8 film mi? 7 kitap yok muydu? 8, 8 ki... film çıktı. 8 film çıktı. Evet. Olan... 8 çektiler Harry Potter'a. Ha? Artı bir de şimdi spin-off'unu çekiyor. Evet şey şimdi spin-off'u çıkacak. Belki onun haberini e, görmemişsinizdir daha. J.K. Rowling yani... ben bırakıyorum Harry Potter'ı deyip gitti artistlik yaptı. Ondan sonra da geri Aslında döndü. Aslında ben size bir şey ya, Ben o anlayamam. Harry Potter'ın niye dizisini yapmıyor? yapar şimdi onu CW'ye koyar CW'ye koyar CW'ye hakikaten CW'ye çekerler Şeyde geçen yakında. dizi yap işte abi okulda geçen Okulda geçen dizi yap mis gibi her bokta var vampirinden tut kurt adamına büyücüsünden bilmem nizine. Abuk bir dünya var orada. Baştan çok iyi gider yani. Set de hazır vardır. Yani yaparlar. mı yapmasın ki? Problem lan proplar. Bence de yapabilirler. Aslında bayağı bence Warner Bros. Warner Bros. değil mi? Hı -hı. Warner Bros.'un yayın hak, hakları maklarından dolayısıyla yapıp bir şekilde yapamıyorlar bence. Bir sıkıntı var orada. Çünkü şimdi yapmaları lazımdı. Ulan 30 tane vampir dizisi dönüyor ortalıkta. Yani niye Harry Potter dizisi yapmışsın ki? Ben size bir Bilmiyorum. şey söyleyeyim. Disney almış olsa şimdi 3 tane dizi yapmıştı. Hemen çakardı. Disney XT'ye koyardı Harry Yok, Potter Yani bak Çocuk dizisi e, olarak belki evet ya da çizgi dizi olarak çakmış olabilirdi Disney XD. Ama bilmiyorum yani bence e, vardır planlarında bence bir şeyler. Bence de olması lazım abi olmaz mı yani? yani en azından mesela şey. şu e, mesela o 3 üç, yeni 3 deme e, ne wonderful creatures, ha, wonderful creatures and where şey. to find them evet, hadi, öyle evet. bir şey işte. Evet Onunla ilgili ki J.K. Rowling yazıyor da Aha. bir yandan 3 e, tane filmlik hatta masif film diye evet, evet. demişler. Yani en az 100-150 milyon dolar bütçeli 3 tane film olacağı anlamına geliyor. Hepsi birer milyon dolar cebe koyar çıkarsa söyleyeyim. <gülüyor> e, evet bilmem bakalım. Ne sen yani Game of için Ne doymadı ya paraya. Ne yapsın lan kadın bitti. Para bitti yazmasına. Oğlum nasıl para bitti? O para biter mi <gülüyor> oğlum ya? 8 sene bitmiştir abi. Nasıl 8 sene? Milyar dolar kazandı kadın ya. Yetmiyor nasıl yetecek ki? Milyarlarca dolar para kazandı milyarlarca. Ama işte yazık oğlum harcamayacaksın. Hemen devam ettireceksin ki Karkı Harcamıyor mu? O parayı harcamak istese harcayamazsın lan. Aa, önemli değil ki. Önemli olan devam etmesi gerekiyor. Hakları var, bilinimleri var. bunlar. zaten otursa satış olması lazım. Otursa zaten hiçbir şey yapmasa o para zaten büyüyor. Çünkü biliyorum onu şey, anladın mı ama. Royalty'si var, şusu var, busu var tamam e, mı? Yavaş işte, yavaş keyifli keyifli yapıyor. Hayır, ne bileyim, artık yaptı. Ben bir daha işte Harry Potter'ın evrenine geri dönmeyeceğim. Ben işte farklı şeyler yazmak istiyorum falan evet, filan belki dedi. Evet, o iki kadın farklı şeyler yapmak istedi hakikaten. Yapamıyor. Yapamadı. Geri döndü işte. Yapamadı değil, yapamıyor belki. Çünkü kimse sağlamıyordur. Yazdım attım bir tane. E, Yazdı bazı e, da şimdi ya sen yazıyorsun. Sen Harry Potter bitirdin. Farklı bir şey yazıyorsun ve götürüyorsun yapımcına. Yapımcıya falan diyor ki. geliyor. Yapımcıya bahsetmiyor. Adam kitap yayıncısına götürüyor herifin, Veriyor diyor ki ben bunu yazdım diyor. Bunu yayınlayın diyor mesela gönderiyor değil mi? Artık hani öyle bir force'un yok var mı? Vardır var herhalde. Var tabii canım. Yayınlayın lan bunu diyorsun mesela. Adam bakıyor ya bu tamam bunu yayınlarız ama Harry Potter'ın yeni film kitabı ne zaman diyor mesela. <gülüyor> değil mi? Yani sürekli gelip gelip soruyorlar. Ya sen çok güzel yazdın tabii de bir Harry Potter dünyasından bir şey olsa ne satarız var ya falan. yani? Çünkü etrafında baskı vardır kızına yani. Yani sana düşünün çok başarılı bir seri yapmışsın al işte bu erif mesela Game of Thrones yani şimdi Game of Thrones'u bitirdi diyelim Hı. işte sonra dedi ki e, ben işte Westeros'ta bir daha dönmeyeceğim Ana sıra işte binlerlik Hastoros'ta yazacağım artık Hastoros diye bir şey buldum onu yazacağım diyecek mesela yani yazar ama hiçbir zaman Game of Thrones tadını alamazsın büyük ihtimalle değil mi? Çünkü yine ama... ya onu yazana kadar niye bilmem ne incelemiyorsun Mr. Orton'u okusak falan. Ya zaten şey kısa hikayeler yazıyor Westeros hikayesiyle ilgili. İşte e, çizgi roman yap. Bilmem, bilmem yap, değil, ne. Yine baskı e, kuracaksın. Eee yani. Adventures of bilmem ne enek. Ee, neyse unuttum ee, novellaları var ve adamın zaten şu anda Westeros evreni dışarı dışında bilim kurgu evreni de var ben hani ya, dön dönmek istiyorum oraya diyor ama kimse şey nasıl okumaz abi bir tane kitaba bakıyor bu işler. Hani Stephen King de bir kitapla ünlendikten sonra ha, ne yazdı? Ben yazdım. Sağ olma. Michael Crichton da Stephen yani. King de dedi ki ben bir daha hayatta işte bitirdim bu da Kara bir daha Kara ilgili kitap yazmam dedi aldı yazdı sonra. Ne işte? Yani. O zaman bir daha hayatta yazma demeyeceksin abi. abi Mecbur yazıyorsun. Çünkü adam sana gelip diyor ki... arkadaşlar bak diyor sen yeni kitap tam yazmıyorsun ama... ...bu peşinde olan bu kadar adam var diyor. Bu adamlar yeni kitap istiyorlar diyor. Sen bunları yazmazsan diyor bunlar senin ağzını anavrat arkandan küffedecek yazdığın kitapları da okuyacaklar ama olmayacak yani bunun kitabını istiyor diyorlar evet. adam da düşünüyor düşünüyor yeni kitaba hikaye bulamıyor dur diyor bari şunu yazayım diyor hazır evren var orada ona çakayım bir tane de oradan bir ekmek çorba parası kazanayım diyor yani. <gülüyor> çorba pazarı, <parası>. pazarı. <gülüyor> Oğlum, o çorba parasını o zaman bana versin <gülüyor> versin evet böyle işte. işte başka ne vardı 75. yılı var Batman'in Batman'in 75. yıl kutlamaları e, yaşlı olacak Batman. yaşlı hatlatan yani Batman, Batman şu anda ki aslında 75. ya yani karakterin 75. yıl dönümü de Batman'in Batman oluşu Bruce Wayne'in atıyorum 27 yaşında falan oluyor falan oluyorsa eğer He. yani tam olarak kaç yaşında bilmiyorum Batman oluyor He. ama 27 yaşında hadi, hadi 20 yaşında olsun He, olsun 20 yaşında olsun 20 yaşında Batman oldu diyelim üstüne koy 75. 95 yaşında. Bruce Wayne'di 95 yaşında. <gülüyor> Ölmüş. Joker ee, kaç yaşında? Joker bence Batman'den birkaç yaş büyüktür. Ağabeyiz. Yani Abisidir bence Abisi. o. <gülüyor> Bunlar abi kardeş çıksa ne kıymetli? Of. <gülüyor> zaten o abi kardeşi olayıyla yani oynuyorlar zaten sürekli. Bu arada Batman hmm. demişken bir başka da şey daha var. Evet. Batman Arkham Knight. E, of, oyunu. O onun şey fragmanı ne güzeldi ya. Evet, fragmanı güzeldi. Ekran görüntüleri de çok güzel. Evet, evet. Yeni ee, çıktı. Ekran yeni. görüntüleri de çıktı. Arkham Knight'ı da gördük mü? Yani arada, o mu? O robot zırh <gülüyor> evet. Metalzer'da olan ya mı? Yani Evet. Yani şimdi orada şey bir şey var. İşte bu Batman Ar Arkham Asylum, Batman Arkham City. Anası bu da işte üçleminin son oyunu Batman Arkham Knight evet. diye geliyor. Şimdi tabii herkes Batman Arkham Knight işte herhalde Batman'in kendinden bahsediyorlar diye düşünüyordum yani, başta aynen, ama öyle meğerse Arkham Knight aslında e, oyundaki yeni e, asıl düşmanın e, Batman'in asıl düşmanının adıymış. Çünkü ikinci oyunun sonunda Joker'in yani işte spoiler öldü ondan sonra şey yapılıyor e, biliyoruz ama hani işte de olabilir, tabii de öldü diyebiliyoruz. Anladın. O yüzden Joker... Joker ölür oğlum? Işte ölmez de öldü deniyor. Tamam mı? Belki de ölmemiş olur. O da çıkacak bir oyunda bir yerde de. Neyse öldü diye şey yapılıyor. O yüzden hani... Bir de Joker şey ya bütün kötülerin hani böyle yö yöneticisi gibi ya işte herkesi idare ediyor, herkesi manipüle ediyor falan filan biraz böyle bir ön planda oyunda aynısından öyle. Hı -hı. O yüzden şimdi tabii Joker gidince bütün hepsi ortalıkta kalmış durumda. Bu sefer yerine şey gelmiş. E e başlarına. Edward Igma. Hayır hayır. Riddler. Riddler değil. Ee, Scarecrow başlarında bunların. Ee, Scarecrow işte böyle bütün e suç işlerini falan götürüyor. Tamam mı? Şehirdeki idare ediyor. Hı -hı. Ama Asıl şey düşmanı Arkam Knight denen bir vatandaş kim olduğunu bilmiyoruz. Sadece işte iki tane falan görseli var Elif'in. Ee, i̇ki tane o görsel de böyle Arkam Knight aslında şeye benziyor yani. Ee... Batman'in bir zırhıymış gibi duruyor. Evet. Yani böyle şey sanki gibi. Batman, e, Batman Beyond'un metalik zırhlı haline ha, yani, benziyor. Evet. Böyle pelerinsiz, melerinsiz. Anlıyorsun bir e, Batman. Aslında birazcık da böyle belki Deathstroke falan gibi böyle bir, tuhaf bir zırhı var herifin. Yani, yani şu anda ne olduğu kim olduğu açıklanmadı değil ha, mi? Hiçbir şey. Sadece sıfır bir karakter değil sıfır ama. Sıfır karakter. Sıfır karakter. Daha önce Batman evreninle Yok, alakası olmayan. Batman evreninle olmayan. ilk defa boyun için e, oturup DC Comics'le ile beraber o Jeff, Jeff Jones, Jeff Jones Onunla beraber falan böyle yaptıkları hı hı. Ürettikleri sırf bu oyun için Ürettikleri bir karakter bu hı. İlk defa hatta işte onu söylüyorlar ilk defa biz işte kendimize bir karakter Yaratma imkanı o edindik Bu oyunda falan yani DC evleri oh. böyle bir şey İzin verdi falan filan gibisinden Muhammed dönüyor ee, Arkham Knight'miş Bu karakterin adı da işte bu Arkham Knight Batman'in azılı düşmanı Yani oyundaki. ben o şey ee, Tabi bunları bilmiyordum ben ama o Arkham Knight e, görselini gördüğüm zaman şey aklımdan şey geçmişti. Bariz şeyler tabii. Ya Jason Todd'dur bu. Hı hı. Tamam mı? E, ya da şeydir dedim. Hani e, Batman Incorporated'ta Batman'in Batman Incorporated'taydı. Ee, yani Batman oğlu var ya sonuçta Damian. Evet. Damian'ın da klonları var aslında hmm. laboratuvarda hızlandırılmış şekilde büyütülmüş. Hatta en sonunda işte Damian spoiler tabi. Ne hani spoiler ya bunun işte ha. bir sene önce konuşmasının muhabbetini yaptınız. Evet, Damian'ı öl evet. öldüren şey aslında Damian'ın klonu. Ha. Ama şey daha iri yarı daha büyük Batman boylarında bir herif O da böyle hafif bir robotik bir hmm. şey var e, tipi var. Acaba o mudur dedi. Yani işte bilmiyoruz o kadar ayrıntısını şu anda bilinmiyor. Ee, ama Arkham Knight diye adının Arkham Knight olduğunu duyurdular. Yani oyunun adı aslında kötünün adı. <gülüyor> Oyundaki kötünün adı. Mış. Ee, yani işte Batmobile'in olduğunu biliyoruz oyunda. Ee, ve hani bayağı. Evet Batmobile sürebileceğiz yani nihayetinde. İşte şeye demolar yaptılar. Yapmışlar işte basına demolar yaptılar. Ve demolardan benim hani okuduğum kadarıyla falan baya e, bayağı böyle oyunda işte Batmobile'a atlıyorsun. Batmobile'a böyle giderken anasını mekana geldin Aşk. diyelim mesela tak basıyorsun tuşa. Batmobile'dan fırlıyor böyle açıyor Batmobile. Böyle Batmobile'a çıkıyorsun, tak iniyorsun yere. Anasını inmeden de havada hemen bir şeyini atıp mesela oradan oraya süzülebiliyorsun. Anasını mesela diyelim havada süzülüyorsun. İşte bir yerden bir yere gideceksin. Havada süzülüyorsun. Sıkıldın süzülmekten. Düşün düğmeye basıyorsun. Batmobile'ı çağırıyorsun. Batmobile aşağı geliyor. Tak biniyorsun Batmobile'a. Bir gidiyorsun falan. Ya yani böyle dinamik Hani hakikaten artık Batman'sin Hı -hı. E, her türlü boku yapabiliyorsun. Asıl şeyini e, olaya getirmişler. Yani glide yapabiliyorsun. Yani Glide'ın zaten Allah'ını yapıyorsun. Sonra işte o e, grappling gun'ın artık boku çıkmış her türlü işte gitmeni sağlıyor senin şehirde. Hareket etmeni sağlıyor. Yani sana böyle birçok bir seçenekler var. Bir tek nehli yani. denizaltın yok. Bir de uçağın yok. Hayır yani hayır onlar <gülüyor> yok ama yani onlar biri belki de var da ki. Ama yani asıl hani kullanabildiğin ve hani de böyle bayağı şey kullanıyorsun. Ee, bazı yerler mesela yok duvardan falan geçip böyle kendine yol falan açabildiğin falan abuk suç şeyler var yani. yani. biraz çevreyi de ile etkileşimli hale de sunacaklar. Öyle işte arayollara girdin mi bilmem veya işte bir duvardan geçip kendine arayol açabilmek falan filan gibi böyle. Hmm. E, kısa yola açabilmek gibi şeyler de işte. ve adamların üstüne sürüyorsun falan demişsin. Herifler kaçışıyormuş falan böyle. Onası binden Yani ee, bilmiyorum. E, silahı var. Benim şeyim, herhalde... Batmobil'in. E, en sevdiğim Batmobil olabilir ya bu Batmobil. Evet bayağı baya iyi duruyor. Ya. Yani baya... ben şeyi de çok severim. Ee, Batman, birinci Batman. Hı -hı. E, 89 Batman'in Batmobil'ini severim. Şey de severim. Animated Series'deki Batmobile'i de çok severim. Limuzin gibi de. Evet de, evet. evet. çok severim. Ha. Ama bu sanki böyle hepsinin güzel şeylerini Hepsi almış, de, evet. birleştirmiş gibi. Aynen. Ve bayağı yani işte böyle kullanıyorsun falan Batmobile'i yani. Çok bilmiyorum. Bayağı heyecanlıyım ben konuda. nerede artık. Görseller geliştim. falan zaten artık böyle e geliyor çıkmış mu? durumda. Geliyor tabii. Dörde gelecek. Zaten eski konsollara çıkmıyor. Ha. Yeniye çıkıyor sadece. Ee, İyi. O yüzden baya heyecan verici İşte artık Batman'in her bu konuda İşte milletin tabi dövüş sistemini bir Bazı şey eklemişler işte böyle elinde Alet edevatlı saldıran adamların Eskiden böyle elindeki alet edevat alıp ya yani Onu kullanamıyordun hmm. Sadece böyle tepki olarak alıyordu falan Elindekini ona vuruyordu bırakıyordu o mesela Şimdi o alet edevatı alıp Onu baya böyle kullanabilme şeyi yapmışlar Anasıl işte tabi daha farklı işte kombinasyonlar yapabiliyorsun artık Daha genç çünkü daha çok adam geliyor aslında hmm. Dövüş şeyi olarak düşündüğünde ee, yani Arkham City'nin Arkham City'de böyle her türlü rahat glidingde gezebiliyordum mesela işte Arkham City'nin bir üst devolu artık olarak daha geniş zaten Arkham City'nin haritasından iki katı falan daha büyük bir harita sunuyor nice. şehir yani artık böyle yani sadece belli başlı yerlere girebileceksin. Belli başlı yerlere girebileceksin derken eee bütün hikayenin o da, hikayenin gidişatı ile ilgili bir şey yapabilirsin ama şöyle bir şey var. Yani yan, yan şeyler var, görevler de var. Yani ana hikayeyi la takip etmek zorunda değilsin. E, yan hikayeyi göre de yapıyorsun. Arkham City'de öyleydi. Hı -hı. İstersen gidip yani Riddler'ın bilinen peşinden koşabilirim şey vardı. Eee <gülüyor> İşte bu bombacaların Zaz mıydı? Neydi? Zaz mıydı? Zaz şey katil herkes hep bir şey. İşte onun mesela böyle şeyleri vardı. Telefon konuşmaları bir şey evet, arıyor evet. seni. Gidiyorsun onun kimi öldüreceğini bulmaya çalışıyorsun. falan böyle abuk bakışık başka bir sürü yan görev yapılıyordun. Bunda da yine aynı şekilde işte polislere yardım etme. Yok işte ondan sonra gidip Riddler'ın daha böyle bir çetesi oluşmuş artık. Riddler'ın daha zor bu macaları varmış. Ondan senin çözmeni bekleyen onları yapabiliyorsun falan. Bir sürü farklı şey. Yapma ihtimal, imkanın olacak oyunda. Valla bence güzel olacak. Ve eşin en güzel tarafı ne? Bu şey Eylül-Ekim gibi oyun çıkıyor. Daha varmış ya. Var ama abi yani en azından 2015'in anasını şeyinde Kasım ayında çıkacak diye duyurmadılar oyunu. Evet yani en azından Bir sene hiç... bekleyeceğimize şimdi bir 4 ay 5 ay bekleyeceksin sonra oyun çıkıyor işte. E3'te zaten E3'te patlatacak derdi artık ne olacak bakalım. Oyun için şeyleri iyice görürüz. Evet. Vallahi bence çok heyecan verici. Evet. Neyse bence bugünlük bu kadar yeter. Bu Mart'ta başka ne oldu? Bir şey olmadı. Başka oldu mu? Şey? Yani var, olmuştur illaki. Mart yani ay sonuçta 31 gün var içinde. O değil de bir şey oldu. Bu hattoy's ne olacak oğlum? Hattoy's ne yapacağız biz bu hattoy's? Vallahi biz bir şey yapamayacağız. Bizim paramız yok tamam. Ya burada dükkan açsak bir şey <gülüyor> Biz işe alsınlar. <gülüyor> yok ya. Hattoy's zengin iş şey oğlum. Mandarin'i çok güzel yapmamışlar mı ya? Mandarin'i güzel yapmışlar tabii. Ben şeye gittim. Pol'da gördük ya. Evet. Ben asıl ee, hani Acaba bundan sonra çıkacak olanlar ne kadar güzel olacak diye bekliyorum. Abi adamları sürekli güzelleştiriyor. İşte, i̇şte şey Winter Soldier falan da çok güzel olmuş gözüküyor yani. Sürekli güzelleştiriyorlar ya. İşte evet. bundan sonraki adım ne? Yani baya deri gibi yapıyorlar o şeyleri. Artık herhalde bundan <gülüyor> sonrasında baya bildiğin. Evet sentetik şey belki latex'le e yapmaya başlardı. Yapabilirler yani. Gerçek saça falan geçmeye başlayabilirler. Ya i̇şte gerçek saç işte şey oluyor biraz beni <gülüyor> niye lan birek video seversin kafasını olmuyor işte garip geliyor bana gerçek saç yani ama bazı şeyler böyle olsanız lazım şey yani, yani hakikaten gerçek saç kullandıkları zaman niye Aa. garip oluyor biliyor Aa. musun Hı. çünkü hani oransal olarak tamam mı sen şu anda atıyorum kafanın ve saç telinin oranının işte atıyorum 10000 binde bir ya. Hı. Orada kafa zaten küçük. Aynı saç dilini kullandığın zaman atıyorum işte şey e, binde bire düşüyor oran. Tamam mı? Ve daha sert oluyor. Hani görüyorsun zaten gerçek saç kullanılan modellerde işte şey gereksiz kabarıklıklar oluyor hmm. falan filan. Anormal geliyor bana. Yani ama ya da yani gerçek saç ne? kullanmasalar da böyle benzeri bir malzeme de yapabilirler. Aha, o hani etki yaratabilirler. Sadece boya yani çünkü mesela Mandarin'in. Çok güzel yapmışlar arkadan Bayağı iyi boyamışlar Sakalı yani. Sakalı saçları. Herifin saçı var gibi duruyor zaten de. Ee, ama ne bileyim bir, böyle hafif böyle bir sanki süngerimsi olsa daha böyle insan tırsabilir yani. O elinde Ben Kingsley varmış gibi zaten oluyor böyle. Adam elinde yani ağzına yüzüne vurabilirsin anladın mı? Ee, ne bileyim şey gibi Wood gibi yani. bir şey soksan sanki Ben Kingsley girecekmiş gibi olabilir. Üstüne büyü yapabilirsin yani. Öyle bir Hot Toys şey yapmışlar evde. Öyle bir gerçekçi yapıyorlar. Of hakikaten öyle bir şey yapsalar ya. Neyse alıyoruz şey, Hot Toys. Gerçek Ben Kingsley saçlarından yapılmış şey figür. Yani, yani, limiti de dişir. Onu da alıyorsun böyle. Kıçına bacağına bir sokuyorsun Ah bağırıyor dünyanın bir köşesinde. <gülüyor> Onu işte o şey zaman olur. o zaman bin, bin dolar falan satarsın. Allah bilmiyorum kaçısı tuzar ama yani bir Böyle şey certificate of authentication. Bir hat toys olmadan şundan gitmeyelim. Ya olur, o da olur, o da olur, olur olur. Adam oturdu koltu bile yapmışlar. Evet, olur olur. Dert etme bir hat toys olur. Evet, evet arkadaşlar. Olur da inceleriz falan incelemesini yaparız. Evet. Döner tablomuz yani. da geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadar. Böyle bir değerlendirme yaptık. Balkon keyfinde. Evet. Bu hafta herhalde Geek Bakışı teknik Geek bakışı... aksaklıklardan dolayı. Evet of. <gülüyor> Aslında Geek Bakışı'nda Wolverine e, Blu ray inceleyecektik. Evet. Ama bize gelen Wolverine, <gülüyor> Wolverine Blu Ray'inde bir aksaklık oldu. Evet. Bakalım daha ekstraları olan mı? Bir... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama zaten baktık ki internette ekstrası da yokmuş yani neredeyse. Yani var be nasıl yok. 3 tane ekstrası var. Olsun işte. oğlum işte ekstra ekstradır yani. Ne evet, seçtin? Işte. Extended da değildi. Extended da değildi. Evet. Delete scenes bile yoktu yani. Evet. Hakikaten yani. Çünkü normalde olayı oydu yani şeyde Wolverine'nin şey Delete scenes'inde en son uçağa biniyorlar ya. Evet orada şey diyorsun. var. Yani. Ha. Orada şeyi göz, görüyorsun Kıyafeti aslında. Kıyafeti falan Kıya var. Sarı kıyafetini görüyorsun. Evet ve o onun ismi yani. tuhaf oldu. Neyse. Neyse yani. Yapacak bir şey yok. O zaman, o zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Geekstra.com Bye bye.